Hepinizi hürmetle selamlıyorum. Önce başta kıymetli hocam, çok teveccüh gösterdiniz gerçekten mahcup oldum ve diğer hocalarım. E, hocalar olunca tabii bizim heyecan katsayımız çok artıyor. E, Allah utandırmasın. Benim çok yaptığım bir duadır. <gülüyor> Allah utandırmasın inşallah. E, dinleyince arkadaşımızı ben neymişim meğersem dedim. Ben öyle o kadar değilim arkadaşlar gönderdiğim biyografiyle okumadılar yani ben emekli bir vaizim vaiz olmayı hiçbir zaman küçümsemedim çok önemsedim bence insanın yaptığı işi önemsemesi kadar kıymetli bir şey yok hayatta hem manevi tatmini açısından kendi kişisel mutluluğu açısından hem hayatını anlamlandırması açısından hem de yaptığı işe bir değer katması açısından insanın yaptığı işi önemsemesi gerekir. Ee, birinci tercihimdi vaiz olmak ilahiyatı bitirdiğimde ve 30 yıl e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nda çalıştım. Onun öncesi var sonrası var hep gönüllü olarak yaptığım bir şeydi. Ee, dolayısıyla e, bir vaiz hatta emekli vaiz olarak tanınmak e, benim için kafi. E, vaizler ne yapar arkadaşlar vaizler e, benim kanaatim yani hem mesleki tecrübem e, yukarılarda üretilen işte o yukarılar buralar oluyor e, ilim mahfillerinde üniversiteler enstitüler kişisel çalışmalar fark etmez e, yukarılarda üretilen e, ilmi birikimi e, bu ilmi birikimle hiçbir teması olmayan aşağılara e, aktarır vaizler yani bunu yapmalıdır. Ben, benim acizane kanaatim e, vücuttaki kılcal damarlara benzetiyorum ben bizi. E, ana damarlar işte kirli kanı alır organlardan biliyorsunuz e, kalbe götürür orada temizlenir tekrar e, temiz kan olarak dağıtılır. E, fakat o temiz kanın dokulara ulaşması için organlara ulaşması için kılcal damarların da işlevsel olması gerekir. E, benim gözlemim son 15-20 yıldır e, herkes e, ana damar olmak istiyor. Arter olmak istiyor yani. Hiç kimse kılcal damar olmak istemiyor. Veya kılcal damar olan da ya ben, biz ne yapıyoruz ki işte vaiz yani ne olacak e, diyor. E, mesela bana e, çok yetkin etkin. E, statüsü çok yüksek ve hatta yani kendi kurumumda dahi e, bazı kıymetli e, yöneticilerimiz hocalarımız sadece vaizlik mi yaptın diye sormuşlardı birkaç defa bununla karşılaştım yani sadece vaiz olmayı yetersiz görmüşlerdi herhalde siz de öyle görmüş olmalısınız ki biraz böyle zenginleştirelim bu biyografiyi çok az demişler <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Dolayısıyla arkadaşlar ben sadece vaizim bugünlerde de emekli vaizim ama boş durmamaya çalışıyorum çünkü bizim yaptığımız iş eğer aklınız başınızdaysa yaşınız ilerlediği sürece daha da kıymetli hale gelir. Yani tecrübeniz ekleniyor hayatı takip ediyorsanız hayatın dışında kalmamışsanız çok daha zenginleşiyor yapacağınız konuşmalar bu bakımdan veya işte işler hizmetler. Bu bakımdan e, bırakmamaya işte aklımız başımızda olduğu sürece yapmaya gayret edeceğiz. E, hayatım boyunca arkadaşlar yaptığım bir şeydir bu. E, kendimi bildim bileli yani. E, bir şeyler anlatırım. E, toplumun mağdur kesimleri işte ihmal edilmiş kesimleri e, ne anlatmak ben bunu çok önemsedim. Hatta Gülsüm hocamla paylaşmıştım. E, 1989'da doğru mu söylüyorum? Hayır, 85'te Marmara İlahiyat'a başladım. Az önce biyografide de arkadaşlar 3 yaş genç gösterdiler beni. Teşekkür ediyorum kendilerine. 1985'te Marmara İlahiyat'a başladım. Başladığımda kendi sosyal muhitimde üniversiteye giden ilk kız öğrenciydim. İlk kızdım. Ve birçok arkadaşım var. Bu arkadaşlarım çok böyle inançlı, fedakar insanlar. Yani şöyle düşünün ee, Afganistan işgal edildiğinde 80'lerde biz e, o mahalledeki arkadaşlar da Afganistan işte Ruslar tarafından işgal edilmiş ne yapsak Afganistan için diye düşünüp hepimiz çeyizlerimizde ne varsa getirip iki tane James Bond çantaya doldurup annelerimizin günlerinde dolaşarak onları satarak Afganistan'a 10 bin dolar göndermiştik arkadaşlar. Gülbettin Hikmet Yardan <gülüyor> Hülfettin Hikmet Hikmetyar'dan gelen teşekkür mektubunu hala saklıyorum. Yani böyle bir arkadaş grubum var fakat okumamışlar. Ortaokul mezunu en fazlası. Ben de işte liseyi dışarıdan bitirdim, üniversiteye başladım. Aramızdaki makas açılıyor. Bir şeyler öğreniyorum, onlar aynı kalıyorlar. Hocam işte biliyor, üniversiteye başladım. Birkaç ay sonra arkadaşları topladım dedim ki Arkadaşlar ben e, okulda çok güzel şeyler öğreniyorum. Eğer cuma günleri öğleden sonraları gelirseniz bu derslerin hepsini size anlatırım dedim. Dört yıl boyunca hocam ilk çağ felsefesi bir de işte hukuk usulü falan hariç. Böyle o çok karmaşık olan şeyler hariç arkadaşlar dört yıl boyunca okuduğum bütün dersleri mahalledeki ilkokul mezunu kızlara anlattım. Meğer ben onlara iyilik yapmamışım kendime iyilik yapmışım çünkü o en karmaşık kelam meselelerini bile bunlardan hiç haberi olmayan birine nasıl anlatırsın diye egzersiz yapmışım. Yani vaizliğe hazırlanmışım. Bu bakımdan yani bugün de şimdi ne e bekliyorsunuz bilmiyorum. Bütün sorunları çözecek miyiz? Yani e itikadi sorgularımızın hepsi hallolup mu çıkacağız bu kapıdan? Böyle bir şey yok. Tarih boyunca da olmadı bir vaizin bu konulara nasıl baktığını göreceksiniz arkadaşlar. Vaiz olmanın şöyle bir zor tarafı var. Benim alanım değil diyemezsiniz hiçbir soruya. Yani bir hadisçi fıkıh sorusuna cevap vermek zorunda değil. Benim alanım değil der. Ama vaiz ne diyecek yani? Fetvayı da takip etmek zorunda. Hadis tartışmalarını da takip etmek zorunda. Hadisler bağlayıcı mıdır değil midir? Ne kadarı bağlayıcıdır bilmek zorunda. Çünkü herkes her şeyi konuşuyor şu anda. Yani sağlıklı beslenmeyi bile bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Pedagoji bilmeniz gerekiyor. Psikoloji bilmeniz gerekiyor. Aile ilişkilerini bilmeniz gerekiyor. Az çok bir tarih bilmeniz gerekiyor. Biraz ucundan da olsa sosyal meseleleri, siyasi meseleleri takip etmeniz gerekiyor. Ve elbette tabii ki arkadaşlar itikadi konular çağımızın en öne çıkan ve bizi en çok şaşırtan, en hızlı değişen konusu olduğu için o konuya da ilgi duymak zorundasınız. Bir de her şeyden önce ben tabii burada vaizliği çok vurguladım ama bir Müslüman olarak arkadaşlar yani e, az çok aklınız eriyorsa az çok kendiniz de o yollardan geçmişseniz arkanızdan gelen birilerinin e, kafası karışmaya başladığında yapacağınız şeyler varsa buna bir gane kalamazsınız yani. E, dinden uzaklaşma konusunu e, tarihi hatırlamıyorum bundan pandemi dönemiydi. E, TÜRGEV'in web sayfasında yani Instagram sayfasında dört e, serilik bir konferans, yani işte sohbet diyelim, sosyal medya sohbeti diyelim. Bize de öyle diyorlar zaten, sosyal medya vaizleri diyorlar. E, efendim e, anlatmıştım orada, biraz ilgilendiğim bir konu, üzerinde düşündüğüm bir konu. E, akademisyen hocalarımızı da dinliyorum bu konuda konuşmalar yapanları elimden geldiğince. E, akademisyenlerimiz, hocalarım da var burada ama... Artık onları yok sayarak ben konuşacağım. Yoksa yani bu konuşmanın altından kalkamam. E, hocalarımız genelde hocalarımızın yaklaşımı dinden uzaklaşma diye bir problem yok. İşte gençler sadece taklidi imandan tahkiki imana yükselmeye çalışıyorlar. Sorular soruyorlar. E, biz de işte panik olduğumuz için biz yetişkinlerde gençler dinden uzaklaşıyorlar falan diyoruz diyorlar. Ee, yani ben de böyle dinliyorum tabi saygıyla kendilerini ama kesinlikle ve kesinlikle katılmıyorum arkadaşlar. Çok ciddi sayıda dinden uzaklaşma var. Ee, dindarların da dinden uzaklaşması söz konusu zaten e, özellikle din gibi çok kuvvetli bir bağ, çok kuvvetli bir inanç yani varoluşsal bir mesele öyle bir gecede değişmez. Yani dinden uzaklaşma akşam e, takvalı, muttaki böyle tamamen imanı kuvvetli bir Müslüman olarak yatıp sabah şüpheler içinde biri olarak kalkmazsınız. Bu çok yavaş yavaş olan bir şey. Mesela bana göre ilk belirti arkadaşlar namazın terk edilmesidir. E, namaz yani bırakılmaya başlandığında dinden uzaklaşma başlamıştır. E, bu ameli anlamda yani itikadi anlamda sorgulamalardan ben hiçbir zaman rahatsız olmadım. Kur'an kursu öğrencisiyim ben arkadaşlar. 1974 74 <gülüyor> 74 77'de Çamcıklı Lisesi'ndeydim. 77-80 yılları arasında Fıstık ağacında, şimdi Fazilet Koleji olarak bilinen yerde Kur'an kursu vardı. Ben orada yatılı olarak okudum. Ve o Kur'an kursu yıllarımdan itibaren tuttuğum not defterlerimi saklamışım. Arkadaşlar ne sorular sormuşum? Yani biz de sorgulamışız. Biz de sorgulamışız. Şimdi işte sorgulama başladığında ne yaparız, ne yapıyoruz? O konuyu size anlatmaya çalışacağım. Öncelikle arkadaşlar... İnsanın farklı boyutları olduğunu hepimiz biliyoruz. Buraları hızlı geçeyim. Farklı boyutları var insanın. Yani bir entelektüel boyutu var, zihni boyutu var. Her insanın. Ben işte dediğim gibi en alt seviyedekilerin dünyalarını biliyorum. Onların da çok ciddi içlerinde zeki, kafası çalışan, hayat üzerine düşünen insanlar var içlerinde. Ve onların da bir entelektüel çabaları var kendi seviyelerinde yani. Efendim bir duygusal boyutumuz var hislerimiz var duygularımız var bedenimiz var bedeni pek önemsemez bizim camia ama dinden uzaklaşma konusunda en önemli hızlandırıcılardan biridir bedensel meseleler arkadaşlar sosyal yönümüz var insanlarla ilişki halindeyiz ünsiyet yapan ünsiyet kuran bir varlığız insan olarak Kalbi boyutumuz var, yani diyeceksiniz ki kalp duygusallık dediniz, kalp ondan farklı bir şey mi, acizane kanaati mi, farklı bir şey. Hani o gönül dediğimiz şey, kalp farklı bir şey, yani sadece duygular değil kalp. Çünkü lehum kulubun la ne biha diyor, allah Teala, onların kalpleri var ama o kalple anlamıyorlar diyor. Yani kalbin anlayan bir organ olduğuna dair. Çok ciddi çalışmalar varmış. Ben de çok mutlu oldum. Bir psikiyatristler grubuyla 15 günde bir akşamları Kur'an okuyoruz. Arkadaşlar orada e, hocaları içlerinde hoca olan şu anda doçantliğini tamamladı bir psikiyatrist söyledi e, bilimsel makalelerle kayda geçmiş arkadaşlar kalp naklinde kalbini aldığınız kişinin anılarını da alıyormuşsunuz yani anıların da size geçtiği o anıları yaşamış gibi hissettiğinize dair e, bilimsel makalelerden kaynaklar göstererek grubumuza gönderdi. Dolayısıyla yani kalbin bir hafızası var, kalbin bir akletmesi var. Dolayısıyla kalp duyguyla aynı şey değil, acizane kanaatim. Bir de buraya yazmamışım, bizim tarihi bir yönümüzde var arkadaşlar. Her insanın kendi tarihi var. Ve bana sorarsanız dinden uzaklaşma konusunda çok ciddi sebeplerden bir tanesi kendi kişisel tarihimiz. Şimdi e, ne yapıyoruz biz biliyor musunuz arkadaşlar? Ha, önce şunu söyleyeyim. E, Önce şunu başta belirteyim. Arkadaşlar bir konuda bir görüşümüzü paylaşırken bunun nihai görüşü olmadığını hepiniz biliyorsunuzdur. Ama bir kere daha hatırlatmakta yarar var. Yani siz şu anda ne dinliyorsunuz? E, dinden uzaklaşmaya İslam'ın bakışını mı dinliyorsunuz? Dinden uzaklaşma konusuna Fatma Bayram'ın bakışını mı dinliyorsunuz? Fatma Bayram'ın bakışını dinliyorsunuz arkadaşlar. Bunu böyle kabul etmediğimiz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Mesela siz bir cemaate bir tarikata bir gruba ya, siz yoktur da aranızda yakın hisseden kendini onlara yakın ve ait hisseden birisi onların görüşünü İslam'ın görüşü olarak görüyor. Sonra bir gün o görüş bir yerlerden patlak vermeye başladığında İslam'ı sorgulamaya başlıyor. Niye? Çünkü o görüşle İslam'ı özdeşleştirdiği için. Anlatabiliyor muyum? Bakın çok etkilendim. Aramızda hukuk hocalarımız var. İslam hukukçularından biri ne yazık ki ismi aklımda yok. Yani ta klasik dönemden biri. Diyor ki benim diyor bir içtihat konusuyla ilgili. Benim diyor bir konuda içtihat yapabilmem için şöyle düşünmem lazım. Ben doğru söylüyorum. Muhalifin Yani bu görüşe muhalif olan kişi yanlış söylüyor. Ben böyle düşünmeden bir görüş üretemem zaten diyor. Fakat diyor bunu düşünen kişi şunu da düşünmek zorundadır. Ben yanılıyor olabilirim, o haklı olabilir. Yani böyle düşünmezseniz içtihat yapamazsınız. Şimdi bakın arkadaşlar, kelamcılara bakın. Mutezileden tutun Cebriye'ye kadar, daha felasife falan da var yani. Orta yolcusu aşırıları, mu'tedilleri vesaire birçok görüş var değil mi? Siz bunlardan birine yakın olduğunuzda, diyelim kendinizi işte bugün adık olmamış bir mu'tezili yaklaşım, çok yaygındır yani bizim camiamızda, kendinizi mutezliğe yakın hissediyorsunuz ve onun dediklerini İslam olarak kabul ediyorsanız, Cebriye sizin gözünüzde ne olacak? Veya yarın bir gün, mesela siz o görüşün yanlış olduğu yerler, patladığı yerler karşınıza çıktığınızda ne yapacaksınız? Çıktığında ne yapacaksınız? Anlatabildim mi burayı arkadaşlar? Yani şunu bilin, bizim herhangi e, e, var olan, o müphemlik kültürünün yazarı işte bunu anlatmaya çalışıyordu bence. İslam içerisindeki var olan bu zenginlik ve bu çeşitlilikten bir görüşe yakın olmamız kaçınılmaz. Öyle olmasa dini yaşayamayız. Yani nasıl yaşayacağız? Namazı şimdi neye göre kılacağız yani? Bir görüşe yakın hissetmek zorundayız kendimizi. Ee, aile sorunlarımızı çözerken vesaire. Ee, mesela kadın. Kadın konusu en günden uzaklaşma sebeplerinin. Yani ilk beş maddeden biri onu unutmayın yani Müslümanların kadın konusuna bakışı yüzünden dinden uzaklaşan beş kişiden biridir yani o kadar önemli bir konu. Şimdi kadın konusunda arkadaşlar fukahadan şöyle diyen varmış klasik dönemden kadının dışarı çıkması gerekmediği için. Ona nafaka ödemek zorunda kaldığı zaman kocası ayakkabı masrafını o nafakaya dahil etmek zorunda değil. Çünkü ayakkabı kadın için ihtiyaç değil çünkü dışarı çıkması gerekmiyor. Şimdi böyle bakan fakih de var. Kadın devlet başkanı da olabilir, ordu da yönetebilir diyen fakih de var. Hangisi İslam? Hepsi. Hepsi arkadaşlar siz bunlardan birine kendinizi yakın hissedebilirsiniz. Ee, bu problem değil. Problem ne? Kendi görüşünüzü İslamla özdeşleştirip diğer görüşleri İslam dışı gördüğünüz zaman, işte ve bu söylemi bu şekilde aktardığınız ve anlattığınız zaman kalbi, ruhu, yani sosyal varlığı, kapasitesi vesaire sizin o çizdiğiniz sınırlara uymadığı, uymayan kişi diyor ki hayır ya ben böyle bir din e, kabul etmiyorum diyor bilmem anlatabildim yani bunu bilelim arkadaşlar birisini okurken biz diyelim ki işte sosyal medyada olanları söyleyeyim Mehmet Görmez hocayı dinliyoruz biz neyi dinliyoruz Mehmet Görmez hocanın görüşlerini dinliyoruz arkadaşlar İslam'ı dinlemiyoruz yani Mehmet Görmez hoca eşittir İslam değil veya Fatma Bayram yani kendimi onlarla aynı kefeye koyamam asla da herhangi bir vaiz, herhangi bir hoca dinlerken bir kitap okurken bunu bir defa bilmemiz gerekiyor kesinlikle Şimdi onu bir kenara koyalım. Ee, i̇nsanın farklı boyutlarından bahsettik. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bir genç, genelde gençler zannediliyor. Hayır, benim yaş grubumda bile dinden uzaklaşanlar var arkadaşlar. Yani yetişkinler arasında da ciddi sayıda bazıları dini pratikleri terk ediyor. Kendini Müslüman olarak tanımlamakla beraber. Bazıları ise dini de reddediyor yani. Ama ağırlık gençlik te Dinden uzaklaşanlar. Evet toplum içinde çok sayıda değiller. Yani bir yüzde yirmi falan değil hiçbir zaman. Ama e, yok sayamayacağımız kadar da böyle bir problemin var olduğunu ben birebir konuştuğum için yani o gençlerin bir kısmıyla e, biliyorum. Biz şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Eğer biz kelamcıysak veya felsefeciysek e, burada bütün problemin zihinsel olduğunu eğer o kişinin sorularına cevap verirsek bunun dinle problemini çözeceğimizi zannediyoruz. Eğer psikologsak psikoloji ağırlıklı bakıyorsak diyoruz ki bütün problem burada duygusal işte geçmişte yaşadığı travmalar kötü hat hatıralar vesaire orayı çalışmamız lazım diyoruz. Eğer biz daha sosyoloji odaklı bakıyorsak diyoruz ki mesela çok söylenen şeylerden bir tanesidir. Bunun öyle olmadığını öğrendiğimde çok mutlu olmuştum. Ee, en çok söylenen gerekçelerden biri neden gençler dinden uzaklaşıyor? Çünkü yetişkinler kötü örnek olduğu için özellikle de İslamcı iktidarlar kötü örnek olduğu için gençler dinden uzaklaştı deniyor arkadaşlar Emrah Çelik'in bir çalışması var post doktora çalışması dinlediniz mi bilmiyorum iki saate yakın bir YouTube'da onun videosu var bu doktora çalışmasını anlattığı kendi araştırmasında sonuncu sebep olarak çıkmış bu yani dört tane temel sebep bulmuş sonuncu faktör elhamdülillah yani evet çok kötü örnek olduğumuz açık ortada çoğunluğa baktığımız zaman ama ee, yani insanlar pireye kızıp yorgan yakmıyorlar yani o, o kadar da etkili bir faktör değil diğer faktörler kadar. Dolayısıyla sosyologlar, sosyal bakanlar hadiseye diyorlar ki işte kötü örnek oluyor yetişkinler cemaat liderleri, siyasetçiler, yöneticiler işte haksızlıklar, yolsuzluklar e, vesaire gençlerde bunları gördüler. Bunların dininden ne olacaksam olmayayım dediler. Hatta bir de şöyle bir şey varmış arkadaşlar. Ben biraz açık konuşurum. Çağırdığınıza pişman olmazsınız inşallah. Şöyle bir şey varmış. Efendim ben başörtülü olarak bir ortama girdiğimde otomatikman AK Partili muamelesi görüyorum. Bunu görmek istemiyorum. Dolayısıyla başörtümü çıkarıyorum hani bu nedenle çıkarıyorum e, diyenler olduğu söyleniyor. Ama dediğim gibi doğrudur. Fakat en son sırada geliyor arkadaşlar. Faktörler arasında en son sırada geliyor. E, ne peki? E, efendim en şiddetli faktör arkadaşlar bütün dünyada bireyselciliğin ve akılcılığın yayılmış olması. Yani bu. Postmodernizm denilen şey var ya, tabii haddimi aşma, aşmamak için onun detaylarına giremem. Postmodernizm bize ne diyor arkadaşlar? Senin dışında e, ulaşman gereken, tabi olman gereken bir hakikat yok. Herkesin hakikati kendine, sen kendi inancını, kendi dinini, kendi değerlerini, kendi prensiplerini kendin inşa edebilirsin. Bunun psikolojideki yansıması mesela sosyal medyada çok fazla konuşuluyor bu. Ben de açık açık söylüyorum psikolog arkadaşlar bunun vebalini çekeceksiniz. Bakın bunun bu, bunu söylerken bir kere daha düşünün. Diyor ki senin kendini nasıl hissettiğin önemli diyor. Ne demek bu ya? Yani ben birine eziyet ettiğimde iyi hissediyorsam ne olacak? Kapitalistler mesela milleti soydukça iyi hissediyorlar. Milleti köleleştirdikçe iyi hissediyorlar. Ne olacak yani? Ee, o, o kendini kötü hisseden de psikoloğa gidecek. Ona da diyecek ki senin kendini iyi hissetmen önemli. Ne olacak? Bunun sonu ne? Yani senin dışında bir hakikat yok. Anlatabiliyor muyum? Sen kendini nasıl hissediyorsun? Bu önemli. Bu o kadar çok yayıldı ki arkadaşlar o kadar farklı e, cümlelerle, farklı söyleyiş biçimleriyle o kadar normalleşti ki artık o bunun... Bir yansıması işte dini inançlarımızdaki yansıması ne oldu? Ee, öyle işte vahiy geldi, peygamber var ve se senin ona uyman gerekiyor. Öyle bir şey yok. Mesela benim genç bir kız arkadaşlar. Ben hem Müslümanım hem Şamanım dedi. Yani düşünün kendisine eklektik bir din yapmış yani. Ve hiç şey bir kız, akıllı bir kız. Hiç problem yapmıyor yani bunu problem yapmıyor çünkü niye zihniyet senin ne, ne istediğin önemli senin tercihin önemli. Yani ben epey bir psikoloji özellikle bu e, popüler psikolojiyi çok okumuşumdur arkadaşlar. E, yazılanlara çizilenlere bir bakın rahmetli Engin geçtan mesela en önde gelen hani saygın bilim insanı tarafı da var. En son yazdığı bir nevi otobiyografik e, bir kitap e, rastgele ben diye bir bakın şamanizme varıyor yani. Şamanizmi tavsiye ediyor yani doğayla daha iyi bütünleşeceği için insan özüne döneceği için hani orayı tavsiye ediyor. Elhasıl e, herkes kendi baktığı yerden arkadaşlar sorunun oradan çözüleceğini zannediyor. Hani fili tarif eden körler gibi bana göre insana bütüncül bakmamız gerekiyor. Karşımıza e, birisi geldiğinde arkadaşlar ve bir itikadi problemden bahsediyorsa bunun sosyal boyutu olduğunu da görmeliyiz. Bunun bedenle ilgili boyutu. Bedenle ilgili ne boyutu olabilir hocam diyeceksiniz. Mesela arkadaşlar özürlü birisinin kader inancıyla ee, tamamen sağlıklı birinin kader inancının hiç yani problematik açıdan aynı olmasını bekleyebilir misiniz? Veya da mesela güzelliğin bu kadar abartıldığı, bu nedenle estetiğin artık normalleştiği bir dünyada, hasbel kader biraz daha böyle eli yüzü yani pek hani cazip olmayan bir genç kızla. Efendim, bak yani baktıkça doyamadığınız birisinin Allah'a teslimiyet, rıza, kader falan konusunda aynı düşünmesini bekleyebilir misiniz? Yani bunları görün demek istiyorum. Her şey entelektüel değil buradaki itirazlar, buradaki rahatsızlıklar, buradaki problemler bazısı psikolojik bazısı bedensel, bazısı sosyal hayatla ilgili yani içinden geldiği top neden ben bu toplumda dünyaya geldim diyor. Neden benim ailem bu diyor. Onu sorguluyor ve burada hani bunda nasıl bir adalet var diyor. Nasıl bir e, hakkaniyet var diyor. E, arkadaşlar yani bu bütüncül bakmayı görmemiz lazım. E, sizinle konuşurken ben 13 kadar ne yazık ki bu kadar sayıda yani genç kızla konuştum arkadaşlar. Başörtüyü çıkarmadan önce köprüden önce son çıkış olarak bana geldiler ama açtılar hepsi. Yani faydası olmuyor. Çünkü geldiklerinde zaten karar vermişlerdi bir. ikincisi de hiç sevmediğim şey arkadaşlar anneleri ellerinden tutup getirmişti. Yani bir genç kız annen şununla konuş dedi diye onunla konuşarak zaten oraya ön yargıyla geliyor. Annelerine defalarca söylediğim böyle yapmayın dediğim halde çok böyle vicdanlı. Vicdani şeyde bırakıyorlar insanı bir yük yüklüyorlar hadi o zaman konuşalım ama bir şey değişmeyecek mesela bazı psikolog arkadaşlarım başörtüsünü çıkarmak isteyen hastaları kabul etmemeye başladılar hasta demeyelim de danışanları kabul etmemeye başladılar niye çünkü diyor ki hocam zaten kararını vermiş bu sefer bize geldikten sonra çıkardığı için bu sefer ne deniyor psikoloğa gitti başını açtı. Deniyor. Dolayısıyla biz o konuya hiç karışmamalıyız diye düşünüyoruz diyorlar mesela bazıları. Ee, elhasıl arkadaşlar böyle bir içinizden yani sizin kendi iş dünyanızda böyle problemleriniz varsa bilin ki bu problemlerin sosyal boyutu olabilir. Kendi tarihi, kendi hikayenizle ilgili boyutu olabilir. Ee, mesela ben o 13 kişiden sadece bir tanesi gerçekten entelektüel olarak yani entelektüelden kastım. Oturmuş, düşünmüş ve din aklına sığmamış. Hani kabul edemiyor yani aklı almamış. Ve çok ciddi soruları var. Bir tanesiydi. Geri kalan 12 tanesi arkadaşlar tamamen hazcılık nedeniyle dinden uzaklaşmışlardı. Çok ilginç bir tecrübeydi benim için. Çünkü birbirini hiç tanımıyor bu insanlar. Birbirini tanımayan insanlar aynı cümleleri söylüyorlar hocam. Dedim ki siz ne okuyorsunuz, nereden öğreniyorsunuz dininizi? Dediler ki biz çoğu yani tamamına yakını biz kitap okumuyoruz. Aynı anda görüşmedim yalnız farklı zamanlarda ben okumuyorum dedi. Peki nereden öğreniyorsun? Youtube'dan dedi. Gittim arkadaşlar Google'a yazdım bunlardan duyduğum cümleleri. Çünkü hiç kitap okumayan birinin kuracağı cümle değil kurduğu cümleler. Anlıyorsunuz onu. Google'a yazdım arkadaşlar belli videolar çıktı şimdi onların ismini söyleyip de reklamını yapmak istemem belli kişilerin videoları çıktı arkadaşlar yani onları izlemişler kopyala yapıştır oradaki cümleleri almışlar ee, çok güzel itiraz gerekçeleri bulmuşlar ama asıl sebep o değil çünkü dert edinmemiş yani okumamış araştırmamış hani Kur'an'ı okudun da mı inkar ediyorsun hayır okumamış hani biliyorsunuz çok meşhur bir hikaye var böyle gerçek bu arkadaşlar. Cansız Hoca diye biri varmış ben tanımadım. Karadeniz'de hocam bilir. Ee, Karadeniz'de bir e, mühendis arkadaşlar Hristiyan olmuş. Arkadaşları çok üzülmüşler. Bir dönem çok orada pontusculuk e, şeyi vardı. Misyonerler falan vardı. Ee, arkadaşları çok üzülmüşler. Almışlar bu mühendisi götürmüşler. Demişler bunu ancak Cansız Hoca ikna eder. Cansız Hoca denilen hoca da çok diyalektiği çok kuvvetliymiş çok iyi bir alim. Fakat böyle dini hayatı pek yokmuş Allah affetsin hocam. <gülüyor> böyle kahvede işte falan mesela cuma vaazı verirmiş harika vaaz verirmiş ama kendisi vaaz bitince camiden çıkarmış yani cuma namazı kılmazmış falan. Ama bunu da çekinmeden yapıyor yani. Şimdi dolayısıyla hani söylemek günah değil yani bir sırrı ifşa etmiyoruz. Ondan sonra götürmüşler o mühendisi almışlar aramışlar Can Hoca nerede kahvede demişler Can e, gitmişler. İşte ondan sonra hocam demişler bu mühendis arkadaşımız Hristiyan oldu hani biraz konuşsanız falan. Demiş ki Kur'an'ın neresini beğenmedin de dinden çıktın demiş. <gülüyor> demiş ki ben Kur'an'ı okumadım efendim demiş. Peki İncil'in neresini beğendin de Hristiyan oldun demiş. İncil'i de okumadım demiş. Orada küfretmiş hoca Demiş ki götürün şunu demiş. Bundan ne Müslüman olur ne Hristiyan demiş. Yani iman eden de okumuyor. İnkar eden de okumuyor. Şimdi oraya geleceğiz arkadaşlar. Bilmeyince ne oluyor biliyor musunuz? Dini anlatan insanlar genelde ailelerdir başlangıçta yani. 5-6 yaşındaki çocuk işte sorular sormaya başlar. Ondan önce eğitim yoluyla taklit yoluyla 5 yaşta işte soyut düşünce başlamaya başlar çocuk sorular sormaya başlar ilk bilgileri kim veriyor ailedekiler bugün işte biraz ona anaokulu biraz daha profesyonel anaokulları iyi yapıyor bu işi Müslüman anaokulları ee, şimdi arkadaşlar bunlar, bu bilgilerin içerisinde yalan yanlış bir sürü şey var bir daha da okumuyor yani çoğunluğu yani bunu merak edip okumuyor bu din ne diyor diye bırakın küçük çocukları hani onları kandırmak için söylediğimiz dini yalanları arkadaşlar yetişkinlere bile yalan söylüyoruz biz anne babalar olarak aramızda anne babalar az ama ebeveynler bunu yapmayın yani bir yetişkin olarak bunu asla yapmayın çok sevdiğim bir sözdür arkadaşlar bir vaiz olarak da hayat boyu çok işime yaramıştır. Dinin makyaja ihtiyacı yok arkadaşlar. Dinin doğru bir şekilde anlatılmaya ihtiyacı var. Bir şey dinden senin hoşuna gitmeyebilir. Aklın yatmayabilir. Bu çok normal bu arada arkadaşlar çok normal. Bu kitap benim nefsimi terbiye etmek için gelmişse elbette benim nefsimin hoşuna gitmeyecektir. Gitmeyen yerleri olacaktır. Kiminin kadınlarla ilgili kurallar hoşuna gitmez. Kiminin cihatla ilgili kurallar hoşuna gitmez. Kiminin faizle ilgili kurallar hoşuna gitmez. Yani hoşumuza gitmeyen ödüller hoşuna gitmiyor bir kimilerinin. Niye huriler var diyorlar cennette diyorlar. Ondan sonra hoşuna gitmeyecektir. Gayet normal. Yani benim ben şimdi Kur'an'ın her tarafını okuduğumda of oh, of oh, çok şükür çok rahatladım falan mı diyorum. Bazıları böyle diyorlar. Kur'an okuyunca çok rahatlıyoruz diyorlar. Anlamıyorsunuz da ondan diyorum yani. Anlasa nasıl rahatlayacaksın? Ya şöyle yanacaksın, böyle olacaksın. İşte öyle davranırsan şöyle olacaksın. Bunu yapanın sonu böyle olur. Yani e, bu böyle ifadeler var. Nasıl rahatlıyorsun? E, peki ne yapacağım? Yani... Gelecek birisi bana diyecek ki cennette niye huriler var ama şimdi bu şu anda bu konuyu konuşmayacağım ona göre arkadaşlar. Yani bu soruyu sormayın. Çok sorulan bir soru olduğu için. Niye huriler erkeklere var da kadınlara niye bir şey yok mesela? Ee, i̇şte onu öyle diyerek kadınların da ağzına bir parmak balçalıyorlar. <gülüyor> e, efendim onu öyle yorumluyorlar. Şimdi bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Buradan rahatsız oluyorsanız siz... Bunu yokmuş gibi yapma o o demek değil huri o demek değil falan demeyin yani bunu yapmayın arkadaşlar. Anla, bir insanın bu kadar evrensel bu kadar köklü bu kadar e, efendim e, metafiziğin bilgisini veren bu kadar öz bir metnin her şeyini anladığını iddia etmesi, ben her şeyi biliyorum Kur'an'da, Allah orada ne demek istemiş hepsini biliyorum. O öyle değil böyle, bu şöyle değil böyle demek zorunda değiliz yani. Anlamadığımız bir şey varsa, ya burayı ben de anlamadım bilmiyorum deyin. Bakın bilmiyorum demek kadar arkadaşlar, benim kişisel tecrüben bu, yaklaşık 40 yılı aşkın, İnsanlara bir şeyler anlatan bir kardeşiniz olarak bilmiyorum demek kadar güven doğuran başka bir şey yoktur arkadaşlar. Biliyormuş gibi yaptığınızda var ya karşınızdaki insanı aptal yerine koyuyorsunuz. Yapmayın. Muhatabınız o soruyu size sorduğuna göre en az sizin kadar zeki, en az sizin kadar düşünmüş. Dolayısıyla onu bilmediğiniz konuyu biliyormuş gibi yapıp veya işte üzerinde hiç düşünmediğiniz bazen öyle oluyor. Şimdi ben o psikiyatrist arkadaşlarla ders yapıyorum yani her şeyi biliyor muyum? Öyle şeyler söylüyorum valla bunu ilk defa gördüm. Hiç düşünmemişim bunu diyorum. Beraber bakalım diyorum. Yani neyi bildiğini neyi bilmediğini bilmek. Çok önemli. Dolayısıyla din anlatan insanların her şeyi biliyormuş gibi yapmaları iki tane kitap ezberlediler diyenler. ne yazık ki bu çok yapılıyor arkadaşlar. İnsan ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini zannediyor. Ahkam kesiyor. İnsanların hocalarımın huzurunda mahcup oluyorum ama insanın derecesi yükseldikçe ilmi arttıkça arkadaşlar konuşması azalıyor. Yani böyle ahkam kesen cümleleri, hüküm bildiren cümleleri azalıyor. Çünkü alternatifleri de biliyorsunuz. Bu söyleyeceğinizin sadece bir yorum olduğunu da biliyorsunuz. Elhasıl arkadaşlar bu dini yalan yanlış anlatmanın bu dinden uzaklaşma değirmenine veya o akışa çok büyük sular taşıdığını bilelim yani. Yalan yanlış anlatmayalım. Ne kadarını biliyorsak o kadarını anlatalım. Küçük bir çocuğa bile ya ben bunu hiç düşünmemiştim sen nasıl bunu düşündün bunu bir araştırayım ben Bir düşün. neler öğretmiş oluyorsunuz bakın bilmediğini kabul etmeyi öğretmiş oluyorsunuz tevazuyu öğretmiş oluyorsunuz bilgi karşısında alçak gönüllü olmayı öğretmiş oluyorsunuz araştırmadan konuşmamayı öğretmiş oluyorsunuz yani bir sürü şeyi e, beraberinde öğretmiş oluyorsunuz şimdi bugünlerde ben toruna bakıyorum arkadaşlar geçen de birisi mesaj atmış diyor ki Hocam diyor e, sizden çok şey öğrendim diyor. Çok dinledim konuşmalarınızı vaazlarınıza geldim kitaplar yazdınız onları okudum çok şey öğrendim. Ama diyor hiçbiri beni toruna bakmak için hayat programınızı değiştirmeniz kadar etkilemedi diyor. Yani ailenin e, birinci sırada gelmesi gerektiğini o sorumlulukların ihmal edilemeyeceğini eğer sizden başkası o anda onu yapamıyorsa sizin her şeyi bırakıp onu yapmanız gerektiğini çünkü diğer şeyleri herkes yapabilir arkadaşlar ama sizin çocuğunuza sizden başkası o anda bakamıyorsa ona bakmanız gerek bu dedi beni çok etkiledi dolayısıyla yani hangi duruşunuzun insanları etkileyeceğini bilemezsiniz ki amaç zaten etkilemek olmamalı gelelim şuraya arkadaşlar İnsanların hepsini biz ikna edebilir miyiz? Yani öyle bir konuşacağım, öyle bir anlatacağım, öyle bir güzel örnek olacağım. İşte hangi boyuttan alıyorsanız, sosyal boyut, psikolojik boyut, entelektüel boyut. Öyle güzel ilişkiler kuracağım, o kadar güzel etkileyici bir örnek olacağım ki herkes beni gören, beni tanıyan, beni dinleyen herkes iman edecek. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle olsaydı Peygamberimizle konuşan herkes iman ederdi. Ebu Talip iman ederdi. Yani o kadar sevdiği halde Peygamber Efendimize. Ee, yani bizim iman ettirmek gibi bir amacımız asla ve kat a olamaz arkadaşlar. Biz ancak az önce söylediğim gibi bildiğimiz kadarını anlatırız, yapabildiğimiz kadarını örnek oluruz. Bir şeyi eksik söylemişseniz ve yanlış yapmışsanız onu da kabul etme. Cesaretini gösterin arkadaşlar bakın bu bir cesarettir bununla ilgili bir anım var her yerde anlatıyorum bundan epey bir, birkaç sene önce yani pandemiden önce daha o zaman emekli değildim kademde gençlerle konuşmalar yapıyorum. Yani üniversitelerden gençler geliyor. Haftada bir gün akşamları onlara böyle işte dini konularda konuşmalar yapıyorum. Bir gün bir tanesi dedi ki bu akşamları yapılan sohbetlerde arkadaşlar benim için her zaman çok yorucu olmuştur. Yani gün içinde zaten yoruluyorsunuz. Hani böyle akşam piliniz bitmek üzere bir de çıkıp konuşacaksınız. <gülüyor> Anlatıyorum işte o son enerjiyle. Birisi çıktı şöyle arka sıralardan. Hocam dedi İslam cariyeliğe niye izin vermiş dedi. Ama hiç konuştuğumuz konuyla ilgisi yok. Ee, ve hani benim de artık konuşa konuşa fenalık geldi bana o konudan yani. Sevmediğim bir konu. az Dedim ki ya hala mı dedim bu soruları soruyorsunuz dedim. Yani üstelik konumuzla hiç ilgisi yok dedim yani şu anda dedim. Ee, bunu konuşmak istemiyorum şu anda dedim. Konuma devam ettim. Şimdi ben gençlerle ders yaptığım zaman arkadaşlar onlara mutlaka mail adresimi veririm. Bana bir şey söyleyeceğiniz zaman mail atın diye. Bu genç kız bana mail atmış. Diyor ki hocam ben hukuk fakültesinde okuyorum. İşte şu Anadolu'dan şuradan geldim. Olabilir ben o akşam toyluk yapmış olabilirim. Yersiz bir soru sormuş olabilirim. Belki de bu soru sizin cevabın, cevap veremeyeceğiniz bir soru olduğu için hani böyle cevap verdiniz bana. Ama. Ama ne olursa olsun ben bir yanlışlık veya işte toyluk yapmış olsam bile siz çok tecrübeli, yıllarca İstanbul'da vaizlik yapmış bir vaizsiniz. Beni utandırmamalıydınız. Beni çok utandırdınız hocam diyor. Beni çok utandırdınız, ben çok mahcup oldum. Ee, yanlış yaptınız bana diyor yani. Tam şimdi kelimesi kelimesini hatırlamıyorum. Doğru mu yanlış mı arkadaşlar? Doğru söylüyor. Cevap olarak dedim ki çok doğru söylüyorsun. Ben yanlış yaptım, yapmışım ve bunu telafi etmek isterim, seninle bir kahve içelim dedim. Onunla buluştum, kahve içtik, sonra biz onunla arkadaş olduk, yani yıllarca görüştük. Arkadaşlar yanlış ve eksik olduğunuzda bunu kabul edin. Anne baba olarak, hoca olarak, vaiz olarak fark etmez, arkadaş olarak, bir Müslüman olarak yani. Bir de mesela bir gruba sempati duyabilirsiniz arkadaşlar. Bu bir siyasi grup olabilir, bir tarikat, bir cemaat, bir şey, cemaat demeye de korkuyoruz. Yani bir topluluk olabilir, bir entelektüel grup olabilir. Bir hoca sizin için çok değerlidir. Yani benim hocam benim için çok değerlidir Allah rahmet eylesin İbrahim Tarık Ulu Hoca. Hani baban mı hocam mı diye yarışır yani içimde o derecede. Ee, ama yani hocam da Karadenizliydi, çok e, öfkesi böyle burnunun ucunda oluyor. Efendim, gerçekten yaptığı bazı şeyler var ki savunulacak gibi değil yani. Birini çok sevseniz de arkadaşlar onu, onu mu savunmalısınız dini mi? O dine aykırı bir şey yaptığında. Mesela diyelim ki Fatma Bayram'ı çok seviyorsunuz. Kesinlikle ben diyorum ki bakın benim bir hatam ama açık bariz inkar edilemeyecek şekilde açık bir hatam size ulaşmışsa Allah aşkına beni hemen gömün dini savunun ya yapmayacaktı deyin yapamaz deyin olamaz böyle bir şey deyin niye beni savunup dini zor durumda bırakıyorsunuz anlatabildim mi şahısları grupları gelip geçici mezhepleri dünyada bakın şu anda arkadaşlar hocamlarım daha iyi bilir tabii ki de e, kimsenin mensubu olmadığı mezhepler var. Yani düşün adam mezhep kurmuş büyük bir yani tutarlı ve sistemli içtihatlar yapılmış eserler verilmiş mesleplar olmuş sonra çek bitmiş gitmiş azalmış bitmiş ama hala onlardan kitaplarından kaynaklarına istifade ediliyor. Yani şimdi o mezhebi savunsaydı birisi mesela İslamla diyelim çelişen bir hususta ne olacaktı? Anlatabildim mi burayı da arkadaşlar daha açık örnekler verdirtmeyin <gülüyor> bu bu kısım çok önemli. Şimdi herkes kabul edecek mi? Herkesi ikna edebilir miyiz? Arkadaşlar Benim ben en baştan yıllar önce buna şuradan karar vermiştim. Eğer Cenab-ı Hakk'ın muradı herkesi ikna etmemiz olsaydı zaten kendisi ikna ederdi. Yani bizi öyle robot haline getirirdi ki ezanı duyduğumuz an seccadeye koşardık herkes. Ne bileyim bir gıybet duyduğumuz an elektrik çarpmış gibi oradan uzaklaşırdık. Yani Allah isteseydi kullarını böyle yapardı. Akl, aklına bile getirmezdi. Aklına bile getirmezdi. Zaten o zaman da bizi yaratmasına gerek kalmazdı. Çünkü melekler var zaten onlar öyle. Dolayısıyla Cenab-ı Hak arkadaşlar özellikle anne çocuk ilişkisinde ben bunu annelere çok anlatırım. Yani gençler var ya bana ne kadar çok şey borçlusunuz bilseniz yani. Annelere çok anlatırım bakın diyorum. Ee, Cenab-ı Hak isteseydi bizi mum gibi yapabilecekken ve bizim üzerimizde bu kadar iktidar sahibiyken, hem hak sahibi hem güç sahibi iken, o karışmıyor bir şeyleri yap, karışmıyor derken, yani doğruyu yanlışı söylüyor, bize bırakıyor. Seçimi bize bırakıyor. Senin çocuğunun üzerindeki hakkın, gücün ne kadar yani? <gülüyor> ne kadar? Sen onu A'dan Z'ye şekillendirmeye çalışıyorsun. Her konuda istediğin gibi yapmaya çalışıyorsun. Olmayacak yani her konuda senin istediğin gibi biri olsa da sonuç senin yüzünü güldürmeyecek. Çünkü niye? Arkadaşlar onun içindeki bir şeyleri kırmadan sen onu tam istediğin gibi yapamazsın. Çünkü o senden farklı biri. Farklı biri. Dolayısıyla sen onu tam istediğin gibi yaparken bir şeyleri kıracaksın. Onun içinde ona özel olan, onun nevi şahsına münhazır. Yani sadece onda olan bir karakteristik özelliği kıracaksın, zedeleyeceksin. O, tamam çok belki böyle çok harika bir diyelim Müslüman çıkacak ama birçok başka problemleri olan birisi olacak. Dolayısıyla e, Allah Teala insana inkar etme e, özgürlüğü, hakkı tanımış mı? Tanımış arkadaşlar. Tanımasaydı kimse edemezdi inkar. O halde biz de herkesi iman ettireceğiz diye bir şey yok. Böyle bir iddiası bir kişinin oldu. Yani bir kişinin derken hır, bu konuda çok hırslıydı arkadaşlar. Hazreti Nuh aleyhisselam. Cenab-ı Hak ona ne diyor? E, oğluyla ilgili talebinden sonra e, İnni e minel seni cahillerden olmaktan sakındırırım. Yani Türkçesi cahil cahil konuşma diyor. Arkadaşlar Hazreti Muha olmayacak diyor. Olmayacak diyor. Elhasıl e, bu özgürlüğü bizim de karşımızdakine tanımamız gerekiyor arkadaşlar. Yalnız, yalnız ben şu Dip Dalga diye bir kitap var okudunuz mu bilmiyorum. E, artık kitap olup yayınlandığı için söylüyorum. Yani dinden dönen ilahiyatçılarla yapılmış. E, röportajlardan oluşuyor. Bunların içinde ilahiyat fakültelerinde akademisyen olanlar varmış, e, müftülük yapanlar varmış, e, imamlık, vaizli vaiz vardı galiba. Efendim bir de şey e, en çok da din dersi öğretmeni, din dersi öğretmeni ama deist mesela, din dersi öğretmeni ateist falan var. Onlarda da bunu, o, o okudum, onlarla yapılan röportajları. Bu söyleme çok rastladım diyor ki Allah niye diyor kendisine inanmayanı yakıyor arkadaşlar bu ne, bu ne biliyor musunuz bana göre bu soruları bakın biz de sorduk 13-14 yaşımızdayken şimdi bu soruları sorduk da işte ne yapıyor insan yani insan sorgulamaya başladığında ne yapıyor inanmak istiyorsanız ona göre cevaplar arıyorsunuz. Ona göre kişileri dinliyorsunuz. İnkar etmek istiyorsanız ona göre kişileri dinliyorsunuz. Ona göre kitaplar okuyorsunuz. Ona göre cevaplar üretiyorsunuz. Yani bu zihin benim kanaatim. Arkadaşlar çok iddialı bir laf ama kişisel kanaatim. Kendimle ilgili gözlemim. Kendi düşünce yapımla ilgili. Şu sonuca vardım. Akıl arkadaşlar... İnanmak isteyene imanı e, zorunlu kılan gerekçeler üretiyor. İnanmak istemeyene de küfrü mucip olan gerekçeler üretiyor. Yani akıl bir alet. Sizin ne istediğinize bakıyor. Siz ne istiyorsunuz? Ee, böyle birkaç tane uluslararası tecrüben var. Böyle çok kritik kriz anlarında Böyle e, ve çok hani kimsenin de konuşmak istemediği konularda kürsüye çıkıp konuşmuşluğum var arkadaşlar. Ne cesaretle hani orada o konuyu konuşuyorsun. Hollanda'da böyle töre cinayetleri üzerine bir programa katılmıştım mesela. Bakıyorum ki yani kendime sonradan şaştım. E, i̇nsanın aklı arkadaşlar in, neye inandığınıza bakıyor. Siz neye inanıyorsunuz? Eğer bu Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanıyorsanız akıl onun içindeki şeyleri izah eden şeyler, e, cevaplar üretiyor. Eğer Kur'an'ın hakkında bir şüpheniz varsa bu sefer o şüpheyi besleyecek şeyler üretiyor. Bilmem anlatabildim mi? Bu biraz bizim tercihimizle alakalı. Yalnız bu arkadaşlara çok şaşırdım yani bu dip dalgadaki e, o e, itirazı o şekil o noktada olan arkadaşlara niye çünkü arkadaşlar inkar etmek istiyorlar ama sonucunu yaşamak istemiyorlar. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Yani ona bakarsanız ben de önüme gelen her şeyi yemek ama hiç kilo almamak istiyorum. Çok iştahlıyım, her şeyi yiyeyim ama hiç kilo almayayım. Efendim ne bileyim hiç sınava çalışmayayım ama ilk bine gireyim. Kim istemez değil mi? Arkadaşlar yani ne bileyim. Birçok örneği var bunun yani istediğimiz gibi har vurup harman savuralım paramızı ama paramız hiç azalmasın isteriz yani bizde böyle şeyleri ama akıl ne diyor sen seçiminde hürsün bir şartla sonucunu da katlanacaksın. Hatta arkadaşlar psikolojik ruh sağlığı aranızda psikoloji bölümünde okuyanlar var mı psikolojik ruh sağlığının şartlarından bir tanesi de seçimlerinin sonucunun sorumluluğunu üstlenmektir. Yani bana o bunu yaptırdı, şu da bunu yaptırdı. Ben bu dünyada, bu toplumda yaşadığım için böyle oldum. Hep mağdur, hep kurban. Mesela bu e, e, sağlıklı bir halet ruhiye değildir. Bunu ben seçtim. Böyle yaşamayı ben seçtim. Bu kararı ben verdim. Bu evlilikte ben karar aldım. İşte ne bileyim, e, her neyse bu okulu ben seçtim. Ve onun sonuçlarına da hazırım. E yanlışsa bu seçim, onu, on, o zaman yeni bir adım atmak da senin yine seçiminle yapabileceğin bir şey. Bilmem anlatabildim mi arkadaşlar? Yani küfrü seçebilirsin. allah Teala diyor ki haber veriyor. Bundan daha adil bir şey var mı arkadaşlar? Hukukta hani e, ne deniyor bilgilendirmeden ceza uygulanır mı? Yani düşünün karşınızdakine kuralı söylemiyorsunuz ama yaptırımı uyguluyorsunuz. Böyle bir şey olmaz. Mesela iş tanımı çok önemlidir bu açıdan bir kuruma girdiniz sizin iş tanımınız olması lazım o iş tanımının dışında kalan şeyleri yapmak zorunda değilsiniz ancak jest olarak yapabilirsiniz gibi. Yani Cenab-ı Hak de mesela şöyle de yapsaydı kim ne diyebilirdi ki Rabbül Alemine şöyle yapsaydı hiç peygamber göndermiyor ben size akıl verdim bulsaydınız doğruyu yanlışı diyor kıyame bir bakıyoruz öldükten sonra hop dirilmişiz. ...aman Allah'ım sorgu var, hesap var, cennet var, cehennem var ama bunları biz hiç bilmiyorduk. Bilse, şey düşünseydiniz diyor, boşuna mı geldiniz diyor mesela dünyaya diyor, düşünseydiniz. İstese böyle derdi yani. Hani gene de ona hesap soramazdık. Allah Teala'nın, benim kanaatim arkadaşlar, adaletinin, merhametinin gereğidir vahiy indirmiş olması. Büyük bir lütuftur yani. Önceden bizi bilgilendiriyor, bizi ne bekliyor... Benim acizane kanaatim arkadaşlar bu usulü selase denen İslam'ın üç temel prensibi var ya Allah ahiret ve peygamber inancı her şey bu üçünün etrafında dönüyor arkadaşlar. Bütün peygamberler bakın dikkat edin. Dirilişi vurgulayarak gelmişlerdir. Hayatları boyunca da peygamberimiz son nefesine kadar hocam daha iyi tabii ki biliyor. Bütün o cemaatine, o topluluğa, sahabesine yaptığı vaazlarda, sohbetlerde hep neyi hatırlatmıştır arkadaşlar? Ahiret var, hesap var, cehennem şöyle, cennet böyle, şöyle yaparsanız cennet var. Mesela şimdi bugün arkadaşlar diyorlar ki tüccar mantığıyla ibadet etme. Bak. Bu moda söylemlere karşı sizi dikkatli olmaya çağırıyorum arkadaşlar. Ne demek ya bu? Allah Teala'nın koyduğu ödülü küçümsemek demek bana göre. Allah Teala bir ödül koymuş. Diyor ki şu kadar peygamberimizin hadislerinden biliyoruz işte. Şu ibadeti yaparsan şöyle sevap, anne babana hürmet edersen işte cennette şöyle dereceler, cennetin şu kapıları vardır çok oruç tutanlar bu kapıdan, çok namaz kılanlar şu kapıdan falan. Sen de diyorsun ki kalkmışsın yani hiçbir vahyi ile bir irtibatın yok. Diyorsun ki bu tüccar mantığıyla ibadet etmek. Ne olacakmış? Arkadaşlar herkes Allah'ı o kadar sevecekmiş ki e, sadece Cen Rabbül Alemin'i sevdiği için ona kulluk edecekmiş. Eyvallah ben denedim arkadaşlar. Fena değildir imanım yani. Bir de imanınız hakkında hüsnüzan sahibi olmalısınız. İman, benim imanım galiba zayıf, böyle demeyin hiçbir zaman arkadaşlar. İmanınızla ilgili hiç tevazuda bulunmayın, benim kişisel tavsiyem. Benim imanım kavidir yani, fırsat kolluyor şehitlik falan olsa çıksa diye yani. Ee, i̇manınız hakkında asla sorgulamayın. Şimdi namaz kılacağız arkadaşlar. Ömrünüzde kaç kere namaz kılmamız gerekiyor? Yani ben 60 küsur yaşındayım. Kaç kere kıldım bugüne kadar? E düşünün yani düşünün. Şimdi bunların hepsinde bütün bu namazlarda Allah'ı çok sevdiğiniz için mi kıldınız ya? Ben mi en kötünüz ben miyim yani? Cehennem olmasa kılacak mısınız hepsini? Mesela Allah Teala ben hanımlara diyorum niçin başınızı örtüyorsunuz diyorum Allah rızası için diyorlar. Ya Allah aşkına doğru söyleyin diyorum. Yani Allah rızası için iş yapan bu kadar insan varsa bu ülke var ya uf uçar uçar yani. Allah emrettiği için arkadaşlar ben, ben öyle örtüyorum. Sizi bilmem. Yani şöyle deseydi Cenab-ı Hak. Ey Müslüman kadınlar örtünmeniz beni çok mutlu eder. Mutlu ol, mutluluk Cenab-ı Hak için söylenmez de çok razı olurum. Yanlış oldu. Örtünmenizden çok razı olurum. Çok severim örtünen kadınları. İşte onlar için cennette şöyle şöyle mükafatlar hazırladım. Ama farz değil. Size soruyorum arkadaşlar hanginiz kapanırdınız bu ülkede? Yani bunun örneği Kur'an-ı Kerim'de teheccüd namazıdır arkadaşlar. Teheccüd namazı hiçbir vakit namazı teheccüd kadar övülmemiştir Kur'an-ı Kerim'de. Ne öğlen namazından o kadar bahsediliyor ne ikindiden ne akşamdan ne yatsıdan o kadar bahsediliyor. Sabah namazında biraz böyle telmihli ifadeler var. Onun dışında teheccüdden neredeyse sure teheccüdden müzemli suresine bir bakın yani başında var sonunda var hep teheccüdden bahsediliyor. Hadislere bakın. Şimdi niye peki teheccüd, hani öğle namazı kadar e, çalışmıyoruz üzerinde? Farz değil, çok açık, farz değil. E peki yani bu farzı, bu haramı niye bu kadar takıyoruz biz? Yani ya, ben mi yanılıyorum arkadaşlar? Çünkü cennet var, cehennem var. Yani sırf Allah'ı sevdiğiniz için mi her zaman siz bu yatsı namazını kıldınız ya? Yani yazın, e, efendim 11'de ezan okunuyor. Efendim yani bazı günler var ki ben yorgunluktan arkadaşlar gözümün biri açık biri kapalı ayaktayken ettehiyatı okuyorum otururken fatihayı okuyorum. Yani bu namazı hani cehennem olmasa kılacak mısınız? Veyahut da bazı daha bu en kolay örnek arkadaşlar bazı dürtüsel durumlar var zina ile ilgili. Karşı cinsle ilişkiyle ilgili, para hırsıyla ilgili arkadaşlar. Mesela bugün hiç neredeyse hiç konuşulmayan bir şey bizim toplumumuzda. Bu cihatla ilgili yüzlerce ayetten kim muhatap? Hiç konuşulmuyor. Yani sanki onlar böyle geçmişte kaldı ya da böyle gazzeliler falan hani onunla muhatapmış gibi. Hiç kimse üstüne alınmıyor. Yani o ayetler innallâheşterâ minel mu'minîne enfusehum ve envâlehum bi'enne lehumul cenne. Açıkça Cenab-ı Hak ticarete çağırıyor bizi. Bunlar da diyorlar ki tüccar mantığıyla ibadet etmeyin. Arkadaşlar insan toplumlarında Muhammed Hamidullah Hoca bunu hem İslam peygamberi kitabında anlatır hem İslam'a giriş kitabında benim okuduğum kadarıyla başka yerlerde de belki. Diyor ki insan toplumlarında diyor. Ee, çok küçük bir azınlık o yüzde yirmi diyor bana kalsa yüzde beşi geçmez. Ee, hiçbir ödül ve ceza olmasa da ne dünyevi ne uhrevi hiçbir yaptırım olmasa da her zaman doğruyu yapacak olanların oranı yüzde yirmidir diyor. O çok fazla. Mesela ben bunu genelde hocam şirketleri olanlara soruyorum. Böyle iş dünyasından kadınlara diyorum ki yüz kişi çalıştırıyorsunuz. Hiçbir yaptırım uygulamasanız da Vicdanı gereği o işi düzgün yapacak kaç, kaç kişi çıkar yüz kişiden diyorum daha beş diyen çıkmadı. Üç kişi diyor iki kişi diyor hiç çıkmaz hocam diyor. Yani insanı tanıdıkları için insan yönettikleri için. E, Hamidullah tabi 80'lerde 90'lardan sonra çok dünyayı göremedi. Belki o dönemde yüzde 20 olabilir şu anda yüzde 5. Bir de diyor en alttakiler vardır. Bunlar diyor öyle ahiret, cennet, cehennem falan anlamazlar diyor. İman, Allah sevgisi, Allah aşkı falan anlamazlar. Bunlara kanun varsa bunlar ancak diyor doğru yolda olurlar. Bunlar da yüzde yirmidir diyor. Bence bugün onlar yüzde çıktı. Ortada diyor bir yüzde altmışlık kesim var diyor. Bunların sürekli nasihata ihtiyacı vardır diyor. Öyle. Sürekli onlara cenneti anlatacak cehennemi anlatacak işte kul hakkı yemeyecek işini düzgün yapacak hep böyle cenneti cehennemi çok hatırlaması lazım vasat insan dediğimiz orta tabaka ve bir toplum arkadaşlar ne zaman iyi olur? Bir topluma tırnak içinde bu toplum iyi bir toplum bu toplulukta bu toplumda iyilik hakim demeniz bu orta tabakanın iyilerden olmasına bağlıdır. Çünkü çoğunluk orada zaten. Zaten tepedekiler iyi. O ateist olsa da iyi, budist olsa da iyi. Çünkü mizacı öyle yani. Aldığı terbiye öyle. Öyle koşullanmış. Öyle formatlamış kendini. İnançsız olsa da yani iyi derken hani düzgün insan yani. İşini düzgün yapıyor. Orta, ahlaki anlamda. Orta tabakanın nasıl olduğu önemli. O da işte nasihatladır arkadaşlar. Dolayısıyla bu din anlatan insanların bir, başta söylediğim gibi, hocam süre ne kadar? Evet. On iki buçuk, bir buçuk. İki, iki de bitirelim, belki soru olur. Ee, din anlatan insanların bir, arkadaşlar dini doğru anlatmaları lazım. Bilmiyorsan bilmiyorsundur. Evet. Öyleyse öyledir. Bakın benim Fenerbahçe Camii'nde bir hatıram var. Fenerbahçe Camii yapılmasın diye imza toplandı arkadaşlar. Yani mahalle cami istemiyor. Hiç cami yok. Cami istemiyorlar. Oraya ona rağmen Fenerbahçe Camii yapıldı. İlk vaaza giden de benim kadınlara. Şimdi gittim arkadaşlar. İlk defa vaaz verilecek bir camide Fenerbahçe Askeri Garnizonun yanında bu dediğim 90'ların başları ne anlatırsınız? Arkadaşlar ben tabii işte Allah inancı, peygamber inancı, ahiretten hep usulü selase ile başlamak. Peygamberler nereden başladıysa oradan başlamalıyız diye düşünüyorum. Ee, baş, Öyle anlatıyorum. Hiç unutmuyorum arkadaşlar böyle dinleyicilerin arkasında bir hanım taburede oturuyor. O zaman tabureler bu kadar yok camilerde. Taburede oturuyor böyle Fransız usulü türban takmış. Böyle kürklü bir şeyi var, kıyafeti var böyle oturuyor dimdik. Ondan sonra bana dedi ki hoca hanım hoca hanım dedi faiz hakkında ne diyorsunuz dedi bakın şimdi faiz arkadaşlar siz benden iyi biliyorsunuz ee, kızım burada çalışıyor biliyorsunuz beni sabah uyardı dedi ki hocam öğrencilerimiz çok zekidir anne ona göre dedi ben de dedim ki ya ben de zekiyim dedim <gülüyor> onlar zeki ise ben de zekiyim dedim yani zekiymişsiniz <gülüyor> uyarı aldım onun için daha bir ekstra dikkatli konuşuyorum Şimdi arkadaşlar böyle bir yere gittiğinizde siz olsanız yani faizden başlar mısınız? Faiz ta bildiğim kadarıyla yani veda haccı sırasında falan haram kılındı. Yani en son zekat, sadaka, karzı hasen bunlar toplumda yerleştirildi. Hak yememek, işte hakkını ödemek bunlar yerleştirildi toplumda. En son faiz haram kılındı. Ama o kadın bana ilk önce soruyor. Ne diyeceğim arkadaşlar? Yani e, kişinin kendisine rağmen onu kurtarabilir misiniz? Kendisi istemiyor. Onu kurtarabilir misiniz yani? Kendisi tedaviyi reddedeni tedavi edebilir misiniz? E, dedim ki evet faizi de Allah haram kılmıştır. Anlattım en son ama e, dedim bu işte bu aşamalardan sonra ama haram kılmıştır. Böyle yaptım. Bu dini dedi reform bir şey düşünmüyor musunuz? dedi. Yani mümkün değil dedi yani. Hani bunun uygulanması mümkün değil. Bir başka bakın arkadaşlar gerçekten ben bu faiz konusunu çok böyle ekonomiyi anlamam hiç anlamam neredeyse. İşte bir vaize gerekecek kadar Allah'tan kadınlar da ekonomik konularla çok ilgili değildir. Oradan çok soru gelmez bize. Ee, böyle kenarından köşesinden izlerim yani. Ee, şimdi görebildiğim kadarıyla arkadaşlar faizsiz bir dönem herhalde asrı saadetten sonra hiç olmamış hocam yani. Osmanlı'ya falan bakıyorsunuz. Bal gibi Galata bankerleriyle efendim dünyadaki diğer şeylerle iş yapmışlar yani. Mesele arkadaşlar benim kanaatim işte burada bakın içinizde sorgulamalar başladığında ne yaparsınız? Ne yaparsınız? Eğer siz dindar bir insansanız ona göre cevap bulursunuz. Uzaklaşmak istiyorsanız işte dürtüsel nedenlerle başka sosyal nedenlerle falan ona göre cevap bulursunuz. Bir gün birisi bana dedi ismini vermeyeyim çok bilinen bir e, tüccar ailesi hanım dedi ki hocam dedi faizsiz iş yapmak imkansız dedi. İmkansız yani siz dedi bunu bilmediğiniz için dedi böyle faiz haram falan diyorsunuz dedi. Dedim ki ismini söyledim bakın dedim işte faraza Ayşe Hanım olsun Ayşe Hanım dedim. Beni çok kolay ikna edersiniz. Faizsiz iş yapmanın imkansız olduğuna dair. Çünkü ben ekonomiden hiç anlamıyorum. ...çok kolay ikna olurum. Önemli olan beni ikna etmeniz değil dedim. Allah'ın huzuruna varacaksınız. Cenab-ı Hak size... ...niçin faiz yediniz diye soracak. Siz de diyeceksiniz ki... ...ya Rabbi biliyorsun... ...biz 20. yüzyılda İstanbul'da... ticaretle şu ticaretle meşguldük... ...ve faizsiz iş yapmamız... ...imkansızdı dediğiniz zaman... ...Allah Teala evet doğru söylüyorsun... ...diyecekse problem yok dedim. Ama... Cenab-ı Hak başka yollar da var ama bu yol daha kolay olduğu için, daha çok kazandırdığı için, ne bileyim daha garantili, risk almadan falan olduğu için bu yolu seçmişseniz beni ikna edersiniz. Ama Allah'ı nasıl ikna edeceksiniz? O vereceğiniz cevabı, işte bakın arkadaşlar, vaaz verme bana diyorlar ya bazıları. Vaaz olmadan din olur mu ya? Peygamber Efendimiz'in seminer ve konferans verdiğini düşünsenize devamlı. Yani vaz olmadan, kalplere dokunmadan, o duyguyu hissettirmeden Allah'ın huzurunda hesap verme duygusunu ona hissettirmeden nasıl böyle bir dünyada dini yaşayacak insan? Ondan sonra dedim ki yani Allah Allah ile sizi baş başa bırakıyorum yani. Ben bilemem çünkü. Bir de dedim Cenab-ı Hak'a bunu çoğu başka yerlerde de söyledim benim için de geçerlidir sizler için de arkadaşlar biraz uzaklaşmaya başladığınızda bir şeyleri yamuk yapmaya başladığınızda mesela şimdi çok estetik operasyon yapılıyor sizde var mı bilmiyorum bazıları bakınca anlıyormuş ben henüz o kadar anlayamıyorum o kadar ki arkadaşlar estetik operasyon hediye ediliyormuş aileler tarafından yeni nesleyen yani doğum günü hediyesi burun estetiği falan şeklinde şimdi mesela Cenab-ı bir soracak sana, benim yarattığım burnu niye beğenmedin? Herkesin de burnunda et var. Ondan, yani hiç kimse estetik yaptırmak için yaptırmıyor. Sen diyeceksin ki Cenab-ı onun için şey diyorum, İngilizce'de bir söz var ya, kulağımına nasıl geliyor bir bak diyorlar. Sesli söyleyin arkadaşlar. Cenab-ı vereceğiniz cevabı, aynanın karşısına geçin. Bugün namaz kılamadım, niye? Açıkla, sesli. Kulağına nasıl geliyor? İkna edici mi yani? Cenab-ı diyeceksin ki burnumda et vardı da ondan. O kabul edecekse olur yani. E, bu bakımdan arkadaşlar e, kendi zihinsel yeteneklerinizi, kendi içinde bulunduğunuz sosyal, psikolojik durumları bir defa objektif olarak farkında olun. Yani ben mesela diyorlar ki bana bazen nasıl böyle açıkça söyleyebiliyorsun. Ya ne var ki bunda Allah Teala beni orada yarattı. Arkadaşlar ben bu aileden geliyorum. Babam zavallı namaz surelerini bile bilmiyordu arkadaşlar. Bizden öğrendi. Hayatında hiç hoca önüne oturmamış. Hiç bir eğitim almamış. Ne dini ne dünyevi. Hiçbir şey bilmiyor. 70'li yıllar aranızda bilen var mı Kadiköy'de yaşıyoruz. Bizi nasıl koruyacak? Arkadaşlar baskı yaptı tabii ki. Yani ben 70'li yıllarda hayatımda bir tane bile kendi yaşımda örtülü görmemişim örtüneceğim. Niye? Babam baskı yaptığı için arkadaşlar açıkça söylüyorum. Babam baskı yaptığı için. Ama şimdi geriye döndüğümde buna hatıraları tela, e, tamir etmek deniyor. Bunu da sordum arkadaşlar, psikologlara danıştım. Bunun kesinlikle sağlıklı bir yol olduğunu söylediler. Çünkü eğer gerçek dışına çıkmıyorsanız. Şimdi geriye dönüp baktığımda o zamanlar Allah babama nasıl kızıyorduk biz. Babam bizi mecbur ettiği için Kur'an kursuna gittik. Çünkü dedi ki Çamlıcak'ın Sesi bırakıp yatılı Kur'an kursuna gider mi insan? 70'li yıllarda arkadaşlar. Babam dedi ki okuyacaksanız bir tek burası var dedi. Okumak isteyen buraya gidecek. Bu buraya gitmeyen okuyup okula gitmeyecek dedi. Sırf yani hani ucun, bari okuyalım hani gidelim de okuyalım bari diye gittik. Sonra efendim ama şahane bir Kur'an kursumuz vardı. Tabi doğru da konuşalım arkadaşlar. Bizim kurumlarımız da sanki böyle milleti dinden nasıl soğuturuz diye bir yarış var. Kazanan'a da büyük mükafatlar var. Ee, gibi bir yarış içindeler. Bunu da anlamak mümkün değil. Arkadaşlar bizim o kurak kursumuz Allah hepsine rahmet etsin. Abdullah yazıcı İdaremiz, idarecimiz ee, efendim Hüseyin Erdoğan fıkıh okutuyor. Ali Fikriyavuz kelam okutuyor. Efendim e, şey vardı Hitabet hocamız çok ya Fahrettin Dinçkol Hitabet hocamız ee, Nedim Urhan Hadis hocamız yani böyle hep hocalarımız çok kıymetli ve böyle Mahmut Bayram mesela benim Arapça hocam herkes akraba mısınız diyor ben eşimin soyadını taşıyorum arkadaşlar akraba değilim hoca e Mahmut Bayram hoca Balıkesirli Mahmut Bayram hoca mesela muhteşem bir insandı derdi ki bize e zaten Kur'an kursuna geldiğiniz için 5 herkese 10 on üzerinden ondan sonrasını çalışarak kazanacaksınız derdi. Bir de çok ilişkili ilgiliydiler öğrencilerle Elhasıl diyeceğim şu arkadaşlar sonradan çok mutlu olduk ama bu yola girerken yani böyle hüngür hüngür ağlayarak ya biz, ben başımı örttüğümde dedim ki herhalde bir daha hiç sokağa çıkamam. Hiç çıkamam herhalde çünkü hocam Kadıköy'de oturuyorsa Sanpaşa'da annemle çıkardık Kadıköy'e kadar yürürdük. Vapura binip karşıya geçerdik. Eminönü'de işleri olurdu alışveriş bir şeyler yaparlardı. Akşam geri dönerdik tek bir tane bile genç başörtülü görmeden. Başörtüler sadece orta yaştı. Orta yaşlılar da dize kadar etek giyerdi arkadaşlar. Bütün kapalıların etekleri dize kadardı. Evlerde diz örtüsü bulundururduk biz. Çünkü oturunca etekleri yukarı çıktığı için kapalılara diz örtüsü verilirdi. Yani ilk uzun etek giyen Allah rahmet etsin Şule Yüksel Şenler'dir. Hiç kimse düşünmemiş o zamana kadar. Ya biz niye bu eteği giyiyoruz yani? Niye uzun? Bakın böyle bir ülkeden geliyoruz biz arkadaşlar. Ve ilginç olan, ilginç olan e, bu ülkede benim görebildiğim, okuyabildiğim, hatırat okuyun. Yani... Bu Ertuğrul Düzdağan yazdığı Ali Ulvi Kurucu'nun hatıratını mutlaka okumanız lazım zaten. Bir ilahiyatçı olarak yani veya dine ilgi duyan biri olarak. Okuyun görün arkadaşlar Cumhuriyet tarihinde dinin en kolay yaşandığı dönemdeyiz. Biz. Sosyal anlamda ve siyasi anlamda. Ama ama. Arkadaşlar bazıları lanet ediyor. Ben lanet etmenin saçma bir şey olduğunu, hayatın gerçeği olduğunu bunu böyle kabul etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dijitalleşme yoluyla arkadaşlar bu takipçilik takip etme fenomenlik meselesi var ya. İşte bu yolla da en çok hani kitlesel akıl, akımlara kapıldığımız dönemdeyiz. Geçen de bir yerde söyledim. Aa hocam olur mu diyorlar. Arkadaşlar takip ettiğiniz kişilerle ilgili hesap vereceksiniz tabi bak şimdi onu dinden ayrı tutuyorsun. zihniniz sekülerleşmiş arkadaşlar İnsanın her davranışı dinle alakalıdır şimdi Kur'an-ı Kerim'de ayet yok mu birkaç yerde hem de kıyamet gününde takipçiler takip ettikleri kişi için diyecekler ki ya Rabbi buna iki misli azap ver açın ayet bu Buna iki misli azap ver çünkü biz ona uyduğumuz için yoldan çıktık. Onlar da diyecekler ki neden bize iki misli veriliyormuş? Biz size baskı mı yaptık? Biz size zorlamadık diyecekler. Bakın kavga edeceksiniz takip ettiklerinizle arkadaşlar. Ondan sonra Cenabı Hak ne diyecek? Gale <gülüyor> likullin Hepinize iki misli azap var. Niye? Sen kimi takip edeceğini niye seçmedin? Körü örneği niye onu takip ettin? Öteki de çivir açtığı için. Yani e, bu dijitalleşme sebebiyle arkadaşlar şu anda mesela geçmişte benim anneannemin hayatı boyunca aldığı uyaran sayısını şu anda yeni nesil bir hafta içinde alıyor. Bir hafta içinde mesaj, uyaran, gelen uyaran sayısını. E bunların içerisinde eğri oturup doğru konuşalım. Yani bizim ilahiyatçılarımız hocalarımız sözün meclisten dışarı bunu da yani gidebildiğim her yerde söylüyorum. Çünkü bu benim fikrim arkadaşlar yanılıyor olabilirim ama gözlemim bu. Arkadaşlar dijital dünyaya küsmek işte bu çok kötü felaket girmeyin etmeyin demek artık şey değil gerçekçi bir öğüt değil. Bizim yapmamız gereken şey dijital dünyada daha fazla içerik üretmek. Hele yapay zekadan sonra arkadaşlar. Yapay zekaya geçen de ne sordum? Şöyle bir soru sordum. Ben nefsime çok uyuyorum. Her şeye inandığım halde ve Kur'an'da ve İslam dinindeki her şeyi aşağı yukarı farzları, haramları bildiğim halde e, bunları yerine getiremiyorum, namaz kılamıyorum. Bana ne önerirsin? Arkadaşlar bir öneriler getirdi. İnanın değme vaiz o şekilde e, etraflı öneri getiremez. Önerilerden bir tanesi ne biliyor musunuz? Bir tanesi iki tanesini söyleyeyim. Biri diyor ki gerçekten namaz kılmak istiyorsan Allah'a çok dua et. Allah'ın yardımını iste. Çünkü onun yardımı olmadan bunu yapamazsın. İkincisi önerisi namaz kılan arkadaşlar edin. Namaz, Yani çünkü namaz kılan bir... Yani sana her şeyi söyleyecek bu dijital dünya arkadaşlar. Ve giderek giderek Çocuğuma nasıl davranayım, eşimle bu problemi nasıl çözeyim her şey oraya sorulacak. Peki bu yapay zeka bunları kendisi mi düşünüyor? Gayet iyi biliyorsunuz. Hayır. Var olan içerikleri tarıyor. Sizin aradığınız cevabı onların hepsinden çok hızlı bir şekilde derleyerek sizin önünüze çıkarıyor. Yani oraya ne kadar doğru içerik yüklerseniz insanların karşısına o kadar doğru cevaplar çıkacak. Rüya tabiri sordum. Benim de bu yani yapay zekayla böyle bir ilişkiniz oldu mu hiç bilmiyorum. <gülüyor> e, rüya tabiri sordum arkadaşlar. Dini açıdan, fenomenolojik açıdan, psikolojik açıdan, sosyal açıdan ayrı ayrı tabirlerle dökümünü yaptı rüyanın. E, yani sen diyor şöyle bir hislerin olabilir. Işte veya işte duygusal açıdan şöyle bir şey yaşamış olabilirsin vesaire. Dolayısıyla e, arkadaşlar... İçinde bulunduğumuz dünyanın gerçeklerine vakıf olmak inanmayı istiyor muyuz? İnanmayı istiyorsak ona göre zihnimiz çalışır, arayışlarımız ona göre olur. Mesela sizin karşınıza algoritmanın çıkardığı şeyler bile ona göre olur arkadaşlar. Şimdi ben buraya hazırlanıyorum ya birazcık bir şey baktım falan bir iki bir şeye. Sonra YouTube'u bir açtım arkadaşlar Numan Alihan'ın. Bir konferans şey konuşması çıktı konu ne biliyor musunuz birisi soru sormuş ben beş vakit namaz kılıyorum tesbihatım var virdim var işte Amerika'da ee, şöyle şöyle işte haram işlemiyorum falan filan ama hiçbir duam kabul olmuyor bir başkasına bakıyorum hiç dinle imanla alakası yok bütün işleri rast gidiyor ne hayal etse ulaşıyor hayaline neden Allah ona öyle bana böyle davranıyor. Bu sorunun cevabını verdiği videoyu karşıma çıkardı. Algoritma arkadaşlar. Ne ararsanız onu bulacaksınız. Dünyada da öyle. Sizin zihninize üşüşen cevaplar da öyle olacak arkadaşlar. Ayrıca anlayamadığınız şeyler olduğunda ne yapacaksınız? Ya, ya. Ha, bilmiyorum artık. Ee, İstanbul Erkek Lisesi'nden bir e, kızcağız da işte o görüştüğüm 13 kişinin içindeydi. E, onunla iki kere görüştüm diğerleriyle bir kere birer kere o kendisi istedi iki kere görüştüm ikinci görüşmede bana ne dedi biliyor musunuz ya hocam dedi ben sizinle konuştuktan sonra dedi şunu fark ettim kendimde dedi ben dedi Allah'ın bütün eylemlerini bütün sözlerini anlayacağım iddiasıyla bakıyormuşum anlayamayınca da Herhalde yok. Yani olsaydı böyle olmazdı diyormuşum. Kendimin anlayamayacağımı hiç düşünmemişim diyor. Bakın bir şeyi anlayamamamız arkadaşlar gayet doğaldır. Gayet doğaldır çünkü bu kitap işte içinde yaş ve kuru ne varsa fizik, metafizik, dünya, bu dünya, öbür dünya bütün insanlar için indirilmiş bir kitap. Geçen de bir yerde söyledim size soruyorum arkadaşlar Cenab-ı Hak size deseydi. Şu son kitabı siz yazın. Ben bir din indireceğim. Son din. Kitabını siz yazın deseydi kaç cilt yazardınız arkadaşlar. Yani düşünün evrensel olacak. Bütün konuları temas edecek. Ve insanlar artık ondan sonra başka bir yeni bir kitaba ve peygambere ihtiyaç duymayacak. Yani bir düşünün. Cenab-ı Hak ne yaptı? Bir cilt arkadaşlar. 600 sayfa. Mücmel. Mücmel demek... Yani özet olduğu için de katman katman anlamları var ve tabii ki bazı sembolik ifadeler, bazı mecazi ifadeler var ve anlamıyorsun. Bir de arkadaşlar Kur'an nasıl bir kitap? Kitap olarak mı indirildi? Söz olarak indirildi. Yani e, bir toplum var, o toplumda konuşulan, olan, biten, yaşanan olaylar var. Kur'an... O yaşananlara cevap veriyor, o yaşananlar rehberliğinde toplumu yönlendiriyor, inşa ediyor ve kayda geçirilirken de bir tarafın söyledikleri kaydediliyor. Yani iki kişinin konuşmasından bir tarafın söylediklerinin kaydedildiğini düşünün, onun için ben... Hocam burada hadis hocası olduğu için değil her zaman söylüyorum arkadaşlar. işte gelecek planları yapıyor insan. Kur'an çalışacağım, Kur'an tefsiri çalışacağım, meal çalışacağım, hiç hadis çalışacağım, hadis okuyacağım diyen yok. Arkadaşlar hadisler benim kanaatime göre yani çok haddini aşan ifadeler bunlar artık ama hoş görün artık çağırdınız bir kere yapacak bir şey yok yani. Hadisler arkadaşlar Kur'an bize bir dünya görüşü verir. Hadisler ise o dünya görüşünün boşluk, boşluk demeyelim de e, insanlara bıraktığı yani allah Teala'nın insanlara bıraktığı kısmı ilmek, ilmek, ilmek, ilmek dokuryan. Hani günlük hayatta neyi nasıl yapacaksın, doğru bir Müslüman tavrı nasıl olmalı özellikle siyer okumanızı da e, çok tavsiye ediyorum. Bu açıdan... Efendim saat 2 olmuş. Daha benim o 3 tane karttan bahsedebildim. İşte vaizler böyle oluyor arkadaşlar. Malzeme burada devam ediyor. E, yetişkinlere yönelik bir şey söyleyeyim. Çevrenizde dinden uzaklaşanlar olduğunu gördüğünüzde panik yapmayın. Tavsiyem bu arkadaşlar. İki, ilişkinizi korumaya çalışın. Bundan çok emin değilim. Mesela Kur'an ve sünnete baktığımızda Özellikle dinsizlerle ilişki çok şiddetle ayrışmıştır yani. Onları veli edinemezsiniz hatta hukuka yansımaları var mirasçı olamıyorlar falan filan. Ama bugün ben işte 18-20 yaşındaki birinin ben işte sorularım var sorgulamalarım var falan dendiğinde hemen dinsiz olduğu kanaatinde değilim. Yani ona bir mühlet vermek gerektiğini. O süre içerisinde ilişkiyi bozmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o sorgulamaların, o can yakıcı, anne babanın canını acıtıcı tavırların arkasında psikolojik faktörler olabilir. Çünkü ben mesela anne babamla, büyüklerimle, hocalarımla barıştım iç dünyamda. Hepsiyle barıştım. Bana yanlış da yani o anda yanlış da gelse kırıcı da gelse söyledikleriyle yani hocamdan bir kere mesela şimdi hocam 3 e, yıl arkadaşlar bize ders verdi. Ben hafızlık yaptım kıraatı aşere okudum hocadan. Bu 3 yılda en az yarısında yemek verdi bize ve 3 yıl boyunca yol paramızı verdi. Ailemiz biliyordu biraz yol paramızı verdi 5 kuruş almadığı gibi. Bizi bu şekilde karşılıksız bir şekilde okuttu. Şimdi arada da bazen hocanın şeyi atar. sigortaları atar Karadenizli. Bir keresinde hiç unutmuyorum arkadaşlar eve ağlayarak geldim. gözlepeden Kadıköy'e ağlayarak geldim yani o kadar rencide oldum. Ama ertesi sabah gene derse gitti. Şunu yapmanızı çok tavsiye ederim zor olduğunu söylüyorlar ben arkadaşlar ilişkilerle fikirleri ve istifadeyi birbirinden ayırmak gerektiğini düşünüyorum. Gazali efendim kadınlar için neler neler söylemiş el hak yani öyle şeyler söylüyor ki vallahi burada söyleyemem yani. Ama ne yapalım şimdi kadınlarla arası bozukmuş diye Gazali'yi yani ben Gazali'yi bırakacak mıyım okumayı ya? Ne büyük şeyleri var, ne büyük hizmetleri, ne büyük tahlilleri, ne, ne derinlik katmış İslami ilimlere. Adı üzerinde ihya etmiş yani bin yıldır neredeyse aşılamamış ya neredeyse aşılamamış. Şimdi Gazali bir konuda böyle demiş diye o külliyatı etmeye edelim? Ben etmemek gerektiğini düşünüyorum. Yani pireye kızıp yorgan yakmamak gerektiğini düşünüyorum. İnsanların bana davranışları başka şey mesela ben fakültede de hocalarımıza bakardım. Ee, arkadaşlar genelde ikiye ayrılırdı bizim hocalar. Modernistler ve gelenekselciler diye aralarında nüanslar hep vardı ama... Modernist hocalar daha kibar, daha öğrenciye saygılı, daha iletişimik güzel olurdu. Ben geleneksele aidim arkadaşlar. Onlar da yani hepsi değil tabii ama kaba saba böyle işte ne bileyim bizi şey yapar. Kadınları zaten görmek istemezler fakültede bizim zamanımızda. Biz dört yıl hiç konuşmadan okuduk. Hiç konuşmadan burada bile demezdik yoklama yapılırdı el kaldırırdık çünkü sesimizi duyarlarsa erkekler bilmiyorum ne oluyorlar efendim böyle burada bile, buradayım bile diyemezdik yani şimdi gelenekselciler de böyle ee ne yapacağım gelenekselciler işte bize böyle davrandılar bizi yok saydılar o zaman ben modernist oluyorum ya yani bunun ben arkadaşlar çok ben merkezli bir yaklaşım olduğu kanaatindeyim yani bana nasıl davrandıklarına bağlı benim ideolojim böyle bir şey olur mu ya İdeoloji, inanç, dünya görüşü bunlar bana nasıl davranıldığından bağımsız olarak doğru veya yanlış değerlendirilmeyi hak ediyor. Bilmem anlatabiliyor muyum burayı arkadaşlar? Ee, anne babamla işte büyük, aile büyüklerimle ilişkilere gelince babaannem mesela Allah rahmet eylesin Sürahi Hanım gibi bir şeydi yani. Şimdi bana hiç abartı gelmez mesela Sürahi Hanım. Gerçekten benim babaannem ona benziyordu arkadaşlar. Ee, babaannem oturmadan sofraya oturulmaz o başlanmadan yemeğe başlanılmaz babaannem abdest alırken orada havlu askıda havlu olduğu halde biz böyle havluyu böyle tutarak bekleriz efendim ne bileyim yani e, böyle bir insan bize şey derdi şimdi genciz yetmişli yıllar arkadaşlar namaz kılıyoruz kılmayın boşuna geçti yani bir saat geçmiş öğlen namazı mesela bir de okunduysa ikide kılıyorsak kılmayın boşuna geçti namaz derdi yani. Yani ya baktım ya başında kılacaksın ya hiç. Şimdi ben bu insanı ama ben sonradan fakülteye gidince arkadaşlar bir baktım ki babaannemin bize masal diye anlattığı şeyler... Buhari'de hadismiş, Müslim'de hadismiş, Peygamberimizin anlattığı geçmiş milletlerden verdiği örneklermiş. O işte yüz kişiyi öldüren adam. İşte bir sürü böyle şeyi ben çocukluğumda dinlemişim. Şimdi bana böyle bir zemin kurmuş yani. Her sabah kalktığımda arkadaşlar biz Hasan Paşa'da oturuyorduk. İlk yaptığı şey şuydu. Gidin bakın bakalım caminin tahtasında ne yazıyor. Caminin tahtası dediği camideki ilan tahtası vardır böyle küçük. Orada bugün mevlit var, bugün işte vaaz var, ikindiden önce, öğleden sonra falan yazar. Onu geliriz babaanneme söyleriz, tamam o saatte belli bizim işimiz. Artık babaannemi alacağız, camiye götüreceğiz, camide onunla oturacağız. Çünkü astımı vardı, yalnız gidemez, gelirken getireceğiz. Yani şimdi beni bu şekilde camiye bağlamış, dine bağlamış ama aynı babaannem, Cuma geceleri biz Yasin okuturlardı. Ailede biz bir tek okuyabiliyoruz kardeşimle ben. Yasin okurken bizi koltuğa oturturlardı. Babaannem, babam ve annem karşımızda yere otururlardı. Biz Yasin okuyoruz diye. Yani şimdi bu insanı orada öyle yapmış diye silip atalım mı yani? Bütün hayatını, e efendim ailesini bir arada tutabilmek için harcamış. Beş tane yetim büyütmüş. Sertleşmiş tabii mizacız Yani ben... Ee, geçmişteki o insanları bugün de arkadaşlar niye böyle davranıyor acaba diye düşünmek lazım onu dinle özdeşleştirmemek lazım kendiniz de diyelim ki bir şeye sinirlendiniz bir şeyi sert söylediniz bir çocuğa öğrencinize işte benim o genç kıza yaptığım gibi arkadaşlar özür dileyin çünkü sizin üzerinizden ...din hakkında da bir karara varacak. O kıza ben sen işte orada saygısızlık yaptın... ...işte beni e, asıl sen beni mahcup ettin... ...veya işte e, olmayacak şekilde davrandın... E, ...bu ne cüret falan desem... ...bir daha belki hiçbir kimsenin vaazına... ...veya dini bir etkinliğe katılmayacak yani. Onun için e, umarım bunları birbirinden ayıracak e, donanımdayızdır... ...ama inanmayan olacak her zaman arkadaşlar... Önemli olan benim içimdeki sorgulamalar beni taklitten tahkike mi yükseltiyor yoksa taklidin de altında inkara mı götürüyor nereye doğru gidiyoruz diye kendimize bakabilmek ve bunun kendimizdeki kaynaklarını sebeplerini görebilmek. Çok daldan dala bir konuşma oldu umarım işe yaramıştır. Benim teybimde geri tuşu yok çünkü ben bir sonra ne söyleyeceğimi düşünüyorum. Hiç, yani bana deseniz ki iki dakika önce veya işte iki cümle önce ne söylediniz bilmiyorum. Evet, işte sözlü rivayete güvenilir mi, güvenilmez mi hocam? Şimdi buradan çıkınca... Bir sorun bakalım kim nasıl anlamış. İlk defa bakın bir sürü ben dinsiz insanla da karşılaştım. Dinden çıkan insanla da karşılaştım. Okuduk Aziz Nesinleri, Tuğran Dursunları biliyoruz. Yani bir sürü örneklerini biliyoruz. İlk defa kendi kendime cidden Allah Allah ya biz de açılır mıyız acaba bir gün dedim. Yani olur mu acaba? Yani insan hani böyle aklına gelir mi yani bir gün Hani demek ki hiçbir zaman son nefese kadar insan kendisinden emin olmaması gerekiyor. Bir de irtidat konusunda çalışırken ben bir şey açılmak irtidat değil yalnız. Hani bu örneği veriyorum diye öyle düşünüyorum sanılmasın. Ee, bir şey fark ettim. Hocam e, Kur'an-ı Kerim'de dedim bir bakayım dinden uzaklaşmayla ilgili bir şey söylenmiş mi? Halbuki Kur'an daha yeni iniyor değil mi? Arkadaşlar daha Kur'an inerken... İrtidat kavramı var Kur'an-ı Kerim'de. Men yarted de minkum an dinihi fe sayati bi kavmin. Maide 54. Bir bakın yani ona. Ma kana Allahu li yudarral mu'minina ala ma antum alayhi hatta yemiza al-khabitha min at-tayyib. Allah ayıklayacaktır, size olduğu gibi bırakmayacaktır diyor. Yani eee sayısız demeyim ama belki yüze yakın ayette ee, i̇nsanın dinden uzaklaşması mesela dünyevileşmesi dünyayı ahirete tercih etmesi bunu konuşmadık çok önemli bir faktör dünyayı ahirete tercih etmek kendi hazlarını tatmin etmeyi dinin ilkelerine uymaya tercih etmek. Yani bunun, hiç olmazsa bunun farkına varsınlar da belki buradan bir e, toparlanma yaşanabilir. Hepimiz bunun farkına varalım. E, Müslümanların sekülerleşmesinden bahsediliyor, dindarların sekülerleşmesinden bahsediliyor arkadaşlar. O konudaki kişisel gözlemim de şöyle. E, bir Müslümanla, herkes Müslüman da yani dindar bir Müslümanla oturup, oturup konuşuyorsam, ve bu konuşma iki saat tutuyorsa, benim kriterim zaten maksimum dayanıma sürem iki saattir. İki saat konuşuyorsam, iki saati içerisinde bir kere bile Allah, peygamber ve ahiretten bahsedilmiyorsa biz sekülerleşmişiz demektir. Nasıl bahsedilmiyorsa diyeceksiniz. Yani işte Allah korusun, Allah büyük ya, i̇şte üstü varsa altı da var bu dünyanın, biraz da Allah'a bırakalım falan yani böyle günlük ifadelerle. Günlük ifadelerle olsun geçmiyor artık dikkat ettim ben arkadaşlar. Müslümanlar oturuyor seyahat alışveriş kafeler restoranlar çocuk eğitimi okullar yani gözünüzü kapatın o iki kişinin tesettürlü olduğunu konuşmalarından hiçbir şekilde anlamazsınız hocam. Ha e, e, nişan taşındaki iki hanım konuşmuş, ha Ümraniye'deki bu iki dindar insan konuşmuş. Konuşma kay size nakledilse, içinde dindar olduklarını hissedeceğiniz tek bir telmih bile yok. İşte bu zaten dönüşme demektir. Dönüşme demektir. Az önce en başta söyledim, ilk önce namazı terk ederek başlıyor arkadaşlar. Müslüman camiadan uzaklaşarak başlıyor. Müslüman cami o arkadaşlarla görüşmemeye başlıyor. Farklı bir dünyaya kendini kabul ettirmek istiyor. Ne öneririm? Arkadaşlar çocuğunuzu Müslüman camianın dışına mümkün mertebe belli bir yaşa gelene kadar en azından temas halinde olmasını. Çıkarmayın demiyorum yani. O çok şey artık dediğim gibi dijital dünya var. Ama yakın çevresinde 3-5 tane sağlam güzel aile güzel insanlar onların çocukları olmasını tavsiye ederim arkadaşlar zorla yaptırmayın hele ergenlik çağındaki bir çocuğa bana mesela babaannem zorla namaz kıldırırdı ben içeri gidip bak çocuk olduğum için söylüyorum yoksa günahlar ifşa edilmez heccadeyi sererdim hocam otururdum tahiyyat pozisyonunda namazı kılmazdım çünkü sen dedin diye mi kılacağım ama e, mücadele de edemem babaanneyle. Müthiş bir figür. Yani seviyordum kapıyı açarsa tahiyyattayım zannedeceğim. <gülüyor> Ama kılmıyorum. Çünkü o dedi diye kılmayacağım yani. Şimdi e, şunu unutmayın arkadaşlar. Baskı insanı mümin yapmaz. Münafık yapar. Baskı insanı münafık yapar. Korkak karakter münafıklığa yatkındır. Kibirli karakter inkara yatkındır. Yani karakterlerle ee, insanın karakterlerle inançları ve dünya görüşleri arasında il, etkileşim vardı zaten olmaması imkansız insanın bir peygambere inanması için mütevazi olması gerekir bakın dikkat edin bütün peygamberlere isyan edenler o kıssalar boşuna anlatılmıyor ne diyorlar bula bula bunu mu buldu Allah peygamber olarak gönderecek yani daha nispeten e, çok hani toplumun çok değer verdiği kişiler olmamışlar yani o kriterlere çok uygun olmamışlar zaman zaman ve böyle itirazlar olmuş. Ee, biz biraz şöyle istiyoruz efendim. İnşallah tabii sizin örneğinize uymayabilir. Çünkü bilmiyorum sizin hayatınızı. Genel olarak söylüyorum. Ee, yani işte diyor ki mesela bize ben diyor hocam diyor camiye de gönderdim bu çocuğu ama diyor olmadı sonradan diyor. Yani bir tek hayatında camiye göndermiş işte ilkokul dönemindeyken sonra hayatı boyunca onun yeteceğini zannediyor. Ee, özellikle arkadaşlar nefsin bu kadar azlığı hedonizmin bir yaşam tarzı haline geldiği Müslümanların bile sekülerleştiği dünyevileştiği böyle bir çağda arkadaşlar din demek... Nefis, nefse aykırı yaşamak demektir. Din demek nefse aykırı yaşamak demek. Oh oh ne kadar güzel ya örtünüyorum şahane yani. Yazın çok güzel, kışın ayrı güzel diyor musunuz yani? Ve yani şahane bir şey ya yazın 11'de yatsın namazı, 4'de sabah namazı ne kadar güzel oluyor diyor musunuz yani oruç tutmak ne güzel diyor musunuz veya oh oh çok çalıştım bu parayı kazanırken ama olsun zekat vermek şahane bir şey hani böyle milyarlarca verecek olanlar var arkadaşlar 3-5 bin olanlar veriyor da çok verecek olanlar vermiyor diyor musunuz bakın dinin hiçbir emri eğitilmemiş nefsi emmare olan nefsin hoşuna gitmez. Dolayısıyla çok destek gerekir onu yaşayabilmek için. Bakın Peygamber Efendimiz e, siyer okumanızı çok tavsiye ediyorum arkadaşlar. Her Neredeyse her şeyin cevabı var abartılı olacak ama. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edenlerin istediği yere yerleşmesine izin verdi mi arkadaşlar? Vermedi. Müslümanlar mahallesinde oturacaksınız dedi. Yahudilerin içinde, müşrik olanlar vardı onların içinde, münafıkların içinde izin vermedi. Yani var ya oturacağınız muhiti seçerken bile çocuğunuzun geleceğini seçiyorsunuz kısmen tamamen olmasa da böyle birçok faktör var yani. Hangi okula gönderiyorsunuz, ailenize, evinize girip çıkanlar kimler? Mesela benim iki kızım vardı arkadaşlar e, örtünecekler mi örtünmeyecekler mi onu konuşmadık. Ne zaman örtüneceklerini konuştuk. Niye çünkü eve giren çıkan bizim gittiğimiz herkes örtülü <gülüyor> Yani o, o onu doğal olarak yapacak zaten yani. E, biz böyle bir zıt şeyleri bir arada istiyoruz bazen. E, o zaman olmuyor. Ama gene de peygamber evinde bile olmadığı olur. Kendinizi suçlamayın. Arkadaşlar, Hazreti Nuh'un oğlu iman etmedi, Hazreti İbrahim'in babası iman etmedi. İşte Numan Alihan onları örnek veriyor. İbrahim'in duası kabul oldu mu diyor? Nuh'un duası kabul oldu mu diyor? Bir bakın diyor yani. Ee, mesela Hazreti Musa, bugün ezber çalışıyordum Yunus suresinin sonunda. Ne diyor? Ya Rabbi diyor. Sen bu firavuna diyor öyle bir mal mülk, öyle bir ihtişamlı hayat, öyle zinet, öyle tefahür edilecek şeyler verdin ki herkes ona bakıp kafir oluyor diyor. Yani Cenab-ı Hak e, Musa'ya ne verdi, Firavun'a ne verdi? Bir bakın yani işte burası imtihan dünyasıdır arkadaşlar. E, neyi seçiyorsak istisnalar hariç, Allah bazen özel imtihana tabi tutar, istisnalar hariç bizim seçimlerimizin sonuçlarını yaşıyoruz biz arkadaşlar. Neyi seçiyoruz, neyi tercih ediyoruz, Ne yol e, evimizde neyi takdir ediyoruz? Mesela bir arkadaşım vardı evinde sürekli yani kendisi de öyleydi. Sürekli böyle güzellik, estetik işte bu konuştur. Güzel giyinmek falan. Ondan sonra bir gün bana diyor ki ya Fatma abla diyor. Benim bu kızı diyor 7-8 yaşına bir kızı var. Aynanın karşısından alamıyorum dedi. Dedim ki aa şaşırdık mı? Yani niye şaşıralım ki? Çünkü evde sürekli o konuşuyor. Farz edin ki sizin evinizde sizi değil, genel olarak söylüyorum. Evinizde sürekli kısa yoldan köşe dönmek, işte e, birden bire zengin olanlar, paraya para demeyenler falan konuşuluyor diyelim ki. Sonra da 40 yılda bir diyorsunuz ki oğlum evladım bak ahlak önemli, para önemli değil. İşte ne bileyim, dürüstlük önemli falan diyorsunuz. Hangisini ne motive oluyor çocuk? Yani günlük hayatta neler konuştuğunuza evinizde neleri tervic ettiğinizde, yani o evde ne revaçta, hangi tarz, hangi hayat tarzı revaçta, ne övülüyor, e, onun bile dozu çok önemli. Yani onu bile artık gençler çok uyanık, işte zekiymişsiniz ya, e, çok uyanık herkes hocam şey manipülasyonu hemen anlıyorlar. Yani bir şeyi çok överseniz tamam tamam anladık anladık falan diyorlar yani. Onu bile kıvamında yapmalısınız. Allah yardımcımız olsun. Bir de gece namazı kılın ve dua edin. Gece namazları kılın arkadaşlar. Her anne babanın gece namazı kılması ve çocukları için dua etmesi lazım. Dua olmadan hidayet Allah'tandır. Hadi olan Allah Teala'dır. O yaratmadan biz ne yaparsak yapalım bir şey olmaz. Gördünüz mü bir de bu var yani babası dinden uzaklaşıyor, annesi dinden uzaklaşıyor, genç dindar hani o ne yapsın. Ee, benim e, şimdi tabi bu pek düşünmediğim bir konu dürüst olayım ama şunu söyleyeyim arkadaşlar anne babanıza ve aile büyüklerinize öğretmenlik yapamayacağımız kanaatindeyim ben. Yani evlendin kayınvalidene kayınpederine öğretmenlik yapmaya kalkma onlara bir şey öğretmeye kalkma ilişkiyi korumaya bak. Bir an önce ekonomik bağımsızlığını kazanmaya bak. Yani bir an önce kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir işin olsun, bir gelirin olsun. Anne babamız kafir de olsalar anne babalık hakkı devam eder. Onlara bağırıp çağıramayız, terk edemeyiz, kendi hallerine bırakamayız. Yani onların ihtiyaçlarını, bakımlarını karşılamak zorundayız. Ama mümkün mertebe onlara muhtaç olmayacak bir çizgiye ee, hayatımızı götürmemiz lazım yani şöyle uçakta e, uçak düşmesi yaşamadım tabi de hani o ilk başta verilen eğitimler var ya arkadaşlar ne diyor oksijen maskeleri düştüğünde önce kendine tak diyor maskeyi diyor niye çocuğuma takayım derken sen bayılırsan çocuğa kim bakacak sana kim bakacak önce kendinizi kurtarın arkadaşlar sen kurtulmuş musun hani buna bir bakın yani sen sağlam mısın ee, bir de e, senin e, ayağın nerede kayar, nerede senin zayıf noktan neresi, hani onu görüp orayla oranın başında beklemek lazım yani. Anlatabildim mi bilmiyorum. Ben kendime bakıyorum, bak emekli vaizim ben. Yani bütün hayatım bu şekilde geçmiş. 14 yaşından sonraki bütün hayatım dini işlerle geçti. Bakın size ekonomik durumumuzu söyledim. Kendi haşlıklarımla dini dergileri satın alıp komşuların kapılarının altından atardım yani. O zamandan bu zamana. Ama arkadaşlar yine de kendime bakıyorum. Ben diyorum ki 3 ay veriyorum kendime. 3 ay hiç kitap okumasam, hiçbir konuşma dinlemesem. Kendim hiçbir dini konuşma yapmasam, yani tamamen irtibatı kessem bu işte. Ama namazımı kılıyorum falan ama hani bir bir, bir çalışma içinde değilim, bir nasihat etmiyorum, bir nasihat dinlemiyorum. Üç ay sonra arkadaşlar vitrin bakmaya başladım. Kendimi biliyorum yani. Kendinizi bileceksiniz. Nereden beni işgal edebilir? Nereden beni işgal edebilir? Onu orayı orayı iyi bekleyeceksiniz yani. Orayı e, hani bir zincirin sağlamlığı en çürük halkasının sağlamlığı kadardır. Annem baban, ya, kardeşin, yakının, aile büyüğün işte nereden beni e, yoldan çıkarabilir yani bu insan? Evet. ...o zaman o noktada biraz daha orayı sağlamlaştırmak gerektiğini düşünüyorum. Biz hocam hep böyle erkeklerin biyografilerini okuduk. Erkeklerin işte ilim, ilim mesela okuyacaksınız, örnek almak istiyorsunuz... ...bir alimin hayatını okuyayım diyorsunuz. Hep erkeklerin hayatları yazılmış, onları okuyoruz. Ama onları örnek almamız çok zor. Yani çünkü şartlarımız aynı değil, e, yapımız aynı farklı, şartlarımız farklı vesaire... Biraz böyle kadınları da okumak lazım. Muhammed Ekrem Nedvi bir çığır açtı bu konuda arkadaşlar. Onun o muhaddisat kitabı henüz Türkçe'ye çevrilmedi. Hocam artık himmetinizle inşallah yani o muhaddisat kitabının hiç olmazsa giriş kısmı, 40 ciltmiş de tamamı giriş kısmını. Efendim, şey, Ensar Neşriyat'ın e, tarihte Müslüman kadın, coğrafyada Müslüman kadın, ilimde Müslüman kadın diye beş kitaplık bir kadınları anlatan bir serisi var. Siyasette Müslüman kadın diye onu okuyun arkadaşlar. Bu tip şeyleri biraz okumaya bakmak lazım. Yani bizim örnek alabileceğimiz bize uyan üç beş tane çocuk doğurmuş nasıl ilim yapmış bir taraftan? Yani nasıl yapmış bunları o, o e, örneklere ihtiyacımız var e, ben kesinlikle buna katılıyorum e, hangi şeye katılıyorum arkadaşlar e, kadınlarını e, yetiştirmeyen bir toplumun e, ileriye gideceğini düşünmüyorum herhangi bir konuda. Ee, benimsersiniz benimsemezsiniz farklı düşünebilirsiniz ama İslam dünyasıyla ilgili işte neden geri kaldı diye tespitler yapan Bernard Levis çok berbat bir adamdır Yahudi şeyin burçların danışmanı birkaç sebep buluyor son 150 yılı anlatıyor İslam dünyasının son 150 yılını bu sebeplerden bir tanesi de neden geri kaldığını sebeplerinden bir tanesi de kadınları okutmaması kadınları toplum dışı bırakmasıdır diyor ama şimdi biri taraftan bu kadınların okumasına karşı çıkanlar okuttukta ne oldu diyor işte bak diyor plazalarda işte bilmem nerelerde bankalarda falan çalışıyor kızlarımız hani bu mu, bunu mu istiyorduk Müslüman kadın okuyunca yani bunu mu yapacaktı Tezgahtar mı olacaktı veya ne bileyim bir şirketin işte bilmem ne elemanı mı olacaktı diyorlar bu çok boyutlu bir konu olduğu kanaatindeyim ama ben her zaman kaliteden yanayım yani elbette kayıplar olacaktır arkadaşlar her zaman olacaktır yani. Ee, kazananlarla devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yani kaybolmayanlarla yolda tökezlemeyenlerle e, devam edeceğiz diye düşünüyorum. Yolda olan arkadaşlarımızı da bu açıdan desteklemek gerektiğini düşünüyorum. Ne yapsın? Beni kolumdan mı tutup indirsin? Ee, bitti. Bitti. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.